İslam Medya'nın üzerine sohbet ediyoruz. Sohbet tabii. Bir sistematik ders değil. Korkamaz. Bazen e, bir içeri kazanıyor ama orada işte ödebocuk e, sıkıntı. Şimdi geçen hafta e, İslam dünyasında hem harici hem de dahili şartlar açısından bir tür bir sıkıntı olduğu üzere konuştuk değil mi? Ekonomik krizlerden bahsettik. Ondan sonra e, Avrupa'da ortaya çıkan yeni durumlardan bahsettik. Hakikat arayışı. Bunları hepsiyle de konuştuk. Değil mi? E, peki tüm geç, geçen ay, geçen hafta değil, tabii. geçen ay ayda bir olunca, işin tadı da kaçıyor, tuzu da kaçıyor. E, tüm bu anlattıklarımızı dikkate alarak 17. 18. yüzyılda ki muhasebe 100 yılın iki önemli çağıdır. 17 18 yüzyılda Osmanlı'daki entelektör ilmi hayatı, sadece Osmanlı bilir, İslam dünyasında genel olarak entelektör ilmi hayat seviyesi neydi? Ne yapıyordu bu adamlar? Tabi bunu anlamak için Avrupa'da neler oldu bunu da bilmek, bilmek gerekiyor ama o bizim konumuz değil. Onu sadece sizin bilgi bilgiminize, irfanınıza ve izanınıza güvenerek ona girmeyi yani Rönesans'ta ne oldu, ne tür <gülüyor> reform hareket ortaya çıktı, Johann Reinkinçiler, ne tür bir sonuç doğdu, işte Paracelsus ne yaptı, işte Kopernik'in derdini yedi, ee, işte Galilea Kepler, Hooke, Huygens, Newton, Boyle falan, ne tür kahramanlar üzerinden tabii bunları okuruz ama ee, ortaya çıkan malumatları Bunlar hep genel bilgilerinize yönelerek onları girmiş. Şimdi, hiçbir toplum boşlukta var oldu. Yani Osmanlı ya da İslam dünyası neticede, şöyle bir örnek vermiştim hatırlarsınız, 16. yüzyılda bir uzaylı gelse, böyle bir örnek verdiğimi hatırlıyorum. Şöyle dünya haritasına bir baksa, bir 30 yıl sonra tüm dünyayı Müslümanlar ile geçireceğini düşünebilirsiniz böyle bir büyük güç var. Osmanlı var, Safeviler var, Özbek Hanlığı var, Babirler var, Malay dünyası var, Çin, Çin'de Müslümanlar, büyük bir nüfus, Orta Afrika İmparatorluğu var, Fas devleti var filan. Ama bu böyle olmuyor. Ne kadar, 18. yüzyılın başlarına kadar bu güç göreceli olarak muhafaza değilse de İslam dünyası farklı bir man karşıdaki gücü ise farklı bir mecraya gidiyor. 1604 süpernova olayıyla astroloji görümünü yapan Kepler ilginç bir tespitte bulunur. Ben bunu anlattığım zaman bazı arkadaşlar şaşırıyor. E, no Yıldız patlamaları novalar. Nova yeni demek. Çünkü e, Teknik olacak ama klasik kozmolojide e, kuruklu yıldızlar izahı çok mümkün olmayan yapılar ay üstü dünyada bir kere oluş bozuluş yok yıldız patlaması olmaz güneş patlaması da olmaz nüklete olmaz bunları izah edemiyorlar şunu bilin arkadaşlar bir şeyin kavramı yoksa gerçekten göremiyoruz ya bu adamlar Milyarddan 2500'den beri rastane kuruyorlar yani farklı bir dünyası 2500'den beri rastane kuruyor ya Mabîl astronomi kayıtları çok kesintisizdir bazen 700 800 yıl kesintisiz kayıt var. Bunun Yunan dönemi var, Helenistik dönemi var, Müslümanlar Büyük Rasatanel kurmuşlar, Meravası, Tebrizi, değil mi? Sen İslam. Hiçbir bir yıldız patlaması, güneş patlaması, güneş tekesi Rasat etmiyor. Niye? E bakıyorlar devamlı. Kavram yok, göremiyor ki. Göremiyor. Biz bunu anlamıyoruz yani kavramsal şemalar o kadar önemlidir ki. Olup biteni, bizim anlarımız gibi yani balık nasıl yakalayacaksın? seni? Muhakkak bir iş, alete ihtiyacımız var. Kavramsal şamalar teknikten daha önemli. 2010'larda Amerika'da yapılan bir çalıştayda teknoloji mümkün felsefe mi önemlidir? Şimdi felsefe önemlidir çıkıyor. Niye? Çünkü felsefesi olmayan toplumların teknolojiyle olan ilişkilerini görüyoruz. Damada. Hatta büyük yüküm. Yani buradaki felsefeyi bir Doktinal sistem anlamında değil de olgu olayları yorumlayacak kavramsal, yargısal modeller, şemalar yoksa bir insan olayları değerlendiremiyor. Ne ekonomik krizi anlamlandırabiliyorsunuz ne politik krizleri anlamlandırabiliyorsunuz. Yani trene bakıyorsunuz, aklına nasıl bakıyorsunuz. şeyler olup geçip gidiyor gözünüz önünden bakır kalıyorsunuz. Ee, ama diyeyim, Çinliler Bizim anladığımız anlamda bir kozmologiye ve kozmolojiye sahip olmadıkları için M.Ö. 4'te güneş patlaması rastlığı yapıyor. M.Ö. 4. Biz 1580'den sonra yapıyoruz. Mesela İblis Sina 1002'deki büyük yıldız patlamasını Nova'dır, büyük süpernova patlamasıdır. Kaydediyor. Ama anlam veremiyor. Şifada var. Şifada. Şerul'ün nedir? Yani, Kitab-ı majesteği de bunu anlatıyor. Gözlemlemişler. Çünkü uzun bir süre gökyüzü aydınlı kalmış. Hatta ilk patladığında gündüz gibi, gece bile gündüz gibiymiş. Bunu anlatıyor. Ama ona bir anlam veremiyor. Çünkü patlama olmaz orada. İlahi esir maddesinden yapılmış nurani varlıklar olarak gördük. Bu çok önemli bir noktadır. Ee, Oysun sık sık dikkat ederseniz tarihsel olayları, olgun olayları anlamak için şamalar geliştiriyoruz. Başka türlü göremiyoruz çünkü. Öbür türlü döküm çıkartıyorsunuz. Dökümü de anlamlandıramadığınız için oradaki tekilliklerin size vereceği bir şey ol, Modeliniz olmayınca e, falanca şöyle bir olay olmuş. Kitabı yazmış. Niye yazmış? Niye yazmış? Derdini niye çözmeye çalışmış? E, akademik çalışmalarımız da böyle arkadaşlar. Veriyoruz bir arkadaşa diyoruz ki falanca falancayı çalış. Şimdi mesela Şemsettin Semerkandey'in bir eserini veriyorsunuz. Çalışıyor arkadaş. Eee? Ne oldu? Sadece ünvan alıyor. Biz de öyle değil mi? Ya, ünvan alıyor ya. Master tarapisi. Doktor atisi. E, ne oldu bu? Sonuç ne? Maaş aldı. Çorba parası. E, Bakruba parasını düşünün kadar. Yani. Niçin? Çünkü o çalışan arkadaşın bütün ilişkin fikri yok orada. Onu geri oturtamıyor, yorumlayamıyor. Yani niçin bu kitap? Kitabın başlığı bile bazen çok önemlidir ya. Kitabın başlığı bile bazen bir meydan okumadır. Bazen bir iddiadır. Bazen bir karşı duruştur. Bazen bir şey sonmadır. Kitabın adı bile. Ama bunu bilmezseniz, o bütünü bilmezseniz o kitabın adını da anlayamazsınız. Bırakın içini. Anladınız yani Bu kadar önemlidir. İslam medeniyetine ilişkin bir bilginiz, perspektifiniz yoksa bir bakış açınız yoksa, orada olup bitire bilmiyorsanız, ee, her şeyi birbirine karıştırmaya başlıyorsunuz. E, çağdaş sosyoloji teorileriyle tarih teorileri İslam medeniyetini anlamaya çalışır ortaya, çizofin çıkıyor. Yani düşünün ya, o kadar zavallı durumdayız ki. Adam batılı tarih şemalarını kullanıyor. Batılı tarih şamasında sen az gelişmiş bir, bir adandasın ya. Adam seni belirlemiş, demiş ki sen e, hayvanla insan arası bir yerdesin. Bunu biz şey yapıyoruz, kanıksıyoruz ve ona göre okumaları yapıyoruz. Kendimle yerimizde ne kadar memnunuz biliyor musun? Kimse demiyor ki, oh bir dakika ne oluyoruz demiyor. Adam İslamiyeti o şamadan tanımlıyor, Osmanlı yurtluğu şamadan, Türkleri o şamadan tanınıyor. Hep o perspektiften tanınıyor. Siz de e, başkasının sizin için ürettiği şemayı özümseyip benimseyip kendiniz onun üzerinden yeniden idra yapıyorsunuz. Ve bu şema içerisinde ürettiğiniz her şeyi ben aklın kendine tuzak kurması olup diyorum. Kendi, bütün üretimimiz, akademik çalışmalarımız kendimize tuzak kurmaktan öte bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Evet. E, inşallah olur diyoruz. Şimdi Osmanlılar nereden geldik mi? Şuradan hiçbir medeniyet boşlukta iş görmüyor. Mehmet Genç'in güzel bir tespiti vardı. Osmanlı yükseldiği zaman Avrupa'nın e, gücü göreceli olarak Osmanlı katıdır. kadar. Yani hem insan gücü, hem yani, politik organizasyon gücü falan. 300 yıl boyunca Osmanlılar bu güce karşı ilerlemesini becerdi. Fakat Fetihler durduktan sonra Avrupa'nın gücü 40 katıdır. 400 yıl direndiler. Nasıl direnceler? Yani 400 yıl boyunca sizden 40 kat her açıdan ekonomik, politik, askeri bir gücü karşısında nasıl direniyorsunuz? Tarım toplumusunuz, sanayi onlar üretiyor, sanayi toplumuna 100 yıl daha direniyorsunuz. Bu ezber olacak bir iş. Mi? Tesadüf olabilir mi? bu? Ne dedik? atasın sözünü evlerinde tesadüfe tesadüfe edilmez. Şimdi Osmanlılar bu bunalımı görüyorlar geçen ay anlattığı. Buna uygun bir e, çözümlemeye gidiyorlar. Bir, birinci çözüm, simya ve kimyanın yükselişi. İslam medeniyetinde daha da Osmanlı dünyasında ve 17. yüzyılda 16. yüzyıl sonra gidiyoruz. En önemli kimya ve simya çalışmaları İstanbul'da yaptı. Bu herhalde spor olsun diye yapılmıyor. Hani İznik'in laboratuvar kuruyorlar. Bunun bir çok nedeni var. Bir mevcut paradigmanın e, çözemediği sorunlar olabilir. İkincisi simya ve kimya bir teknolojidir. E, o dönemin farkı içerisinde bazı şeyleri anlamlı olmayabilir. E, çünkü 1580 daha sonra ortaya çıkan gümüş ve altındaki değişim devolasyon, enflasyon, e, paranın değerinin düşmesi, ekonomik kriz, geçen hafta geçen ayarlattık bunları. Sizin altın ve gümüşe ihtiyacınız var. Çünkü ticaret, ekonomi üzerinden alın izniyle ki 40 yakın eseri var. E, bunlar bir Türkçedir. İstanbul'da bir laboratuvar kuruyor ve bu laboratuvarda e, çeşitli araştırmalar yaptı bir şey daha anlatacağım. Mesela bir örnek verelim. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye nasıl sokuyor arkadaşlarımız? Büyük seyyahımız. Ya büyük seyyah. Bir insan tek başına. O kadar dolaşıyor. Koruma sözü O bir eee içerisinde e, görevdir. görevdir evliya görevli bir insan. Osmanlı coğrafyasında bizim rapor veriyor. Avrupa coğrafyası. İran'a gidiyor, Orayı gezip rapor veriyor. E, dil, kültür, Osmanlı'nın 17. yüzyıl, Osmanlı için bir döküm yüzyılıdır. Döküm neredeyiz, nerede kaldık? O kriz e, sürecini yaşıyorlar ki yaklaşık cumhuriyetin yaşa kadar krizler yaşanıyor. 1580-1640. 60 yıl kriz yaşıyor bir devlet. Ekonomik kriz, askeri kriz, politik kriz, entelektüel kriz, kriz üzerine kriz. Olay bir iş değil. Yani. Çünkü büyük devletin krizde büyük olur. Kolay bir şey. Çok parçalı bir devlet. Çok farklı etnik gruplar var. Şimdi bazı İngiliz arkadaşlar diyorlar ki, niçin Osmanlılar Türkler grubunun önemli çıkarları oluyor? Çıkarsalar da onun yaşayan hızlar nihel. Bunlarsa Türk nüfusu, Müslüman nüfus azınlıkta ber Osmanlılar. Kaç milyon İngiliz diyorlar, hesapladın mı? Ya ne kadar ezbere konuşuyorlar diyenler. Adam denklem çözüyor ama ne x haberi var ne x e, hiçbir değişkenden haberi yok. Ne ezbere konuşuyor. Denklemi şöyle çözelim. Nasıl çözersin? Abi çözeriz, veririz kılıcı. Ben yani şey bence bu Apron Rusya ya sefer açacak. Planları koyuyorlar. Genel olarak biliniyor ki ben olsa şuradan şöyle gider, buradan gider, bu da buraya, bu da buraya, bu da buraya alışıyor. Çünkü burala diyor Parmak olsa ben ben bir şey yaparım. Ama bu parmak vuracak iş değil ki. Yani her adımı hesaplayacaksın. Oradan ne kadar karşılaşacaksın, karşılaşacaksın. Yani bu kadar ezberi şeyler değil. Osmanlı'da demokrasi olsun. ne Olsun, Libya'dan seçim sonucuları gelinceye kadar sultan ölür herhalde değil mi? Yani iletişim araçları ne? Ulaşım araçları, bilgi araçları ne? Nasıl sağlanıyor? Mesela? Bir yerden bir yere haber nasıl gönderiliyor? Nasıl ulaşıyor? Bu haberin dolaşımı, bilgi nasıl gönderiliyor? Bilgi nasıl paylaşılıyor? Üretilen bilgi topluma nasıl aktarılır? Bunlar ömür mekanizmalar üzerine düşünmeden böyle ezbere konuşulmaz. Adam uçakla yukarı çık, bu şehrin hakkında konuşuyor. Nasıl görüyorsunuz Vallahi her şey kutu gibi abi be. Çok temiz, hiç çöp yok. E Tabii yukarıdan kutu gibi gözüküyor. Aşağıyı bakayım, çöp sepetinin yanında, çöp temizliğinin yanında bir bakayım, bakarım gör. Tariçi biraz yaşadığı dönemin sokaklarına giyimini diyor. Caddelerde, ara sokaklarda dolaşıyor. Evet, Osmanlılar yağmayla geçiriyor. Tabii orada gidiyor seferi. İstanbul'da şey bekliyorlar. Orada dönsün yiyeceğiz. Hiç yemiyor bana. Deli misin sen? Yağmayla ancak çamurcular geçiriyor. Koca bir geografiyi yöneten devlet yağmayla geçiriyor. Ne, ne yapayım? Yani Cüneyt Hakk'ın filmleriyle tarih mi yorumlar? Yani, son derece önemli noktalar da bunlar. Demek ki birinci şey sinya ve kimya geleneğinin yükselmesi değil. Ve bu tabii aynı zamanda bir neç, e, simyeli doğa felsefesi e, çalışmasını da tetikliyor. Bunu nereden biliyoruz? 1650-60'larlar sonra Üzledi, İbn Sellul diye bir adam var Halebli. Bu e, başhekim oluyor. Bunun yazdığı çok önemli eserler var. E, yeni kimya ve yeni tıp üzerine. Cedit kavramı artık olağan bir şekilde kullanılıyor. Tıp ve cedid. Kabri kimyevi, kimya icadı, kimya icadı gibi tabloların kullanılmaya başladığını görüyoruz Osmanlılarda. E, Alüminüm kimya çalışmalarları her ne kadar klasik e, Cavid bin Hayyan, e, Tifahşi ve cildeki geleneğinde, raz geleneğinde bir kimya, kimya çalışması olsa da, şunu sağlıyor Osmanlılara: bir yüzyıl sonra modern kimya Osmanlı'ya girmeye başladığında. Ne diyelim, yabancı çekmiyorlar çünkü bir kimya zihniyeti oluşmuş vaziyet. Mesela diyelim ki, İsa Koca'nın mezbəlində yazdığı kimya bilgisi. Modern kimya bilgisi, nevazık kimyası ama yani yeni bir şey midir, bu şaşırtıcı mıdır? öyle bir şey diyemez. Adam, o anlatıyor, işte oksijen şudur, hidrojen budur, su şudur, aşıkı şu, aşikirdi adam alışık normal bir şeyi anlatırcasına anlatıyor. Şimdi bütün bunalar. İkinci nesle çözülür değerler. Şey mesela niye yani ki Cumhuriyet? Yakın bir cinayet yaşadı şey. Ne diyor mesela Atatürk arkadaşlarımız, Kemaliz arkadaşlarımız Atatürk ilkelerinden ve inkılaptan uzaklaştığımızın bahar şey ediyor. Böyle mi oluyorlar? Türkler başımıza gelirler, ilkelerden uzaklaştı. Genelde bir yerde bulunup çıkarsa, politik, ekonomik bunalım, toplumdan önce değerlerine gelir. Osmanlılar da bunu yapıyor. Bu kızlar yaşıyacak diyorlar ya Şeriattan uzaklaştık. Başımıza bunlar geldi. İyi Müslüman değiliz. Efendim, günah işliyoruz. Bu gayet doğaldır. Yani tüm toplumlar bu refleksini gösterirler. Tabi değerler üzerine düşünmek biraz da insanın tembelliğiyle de alakalıdır. Yani namaz kılarsak işler üzerecek. Gayet üzere namaz kılsınlar. Öyle bakıyor olaya. Değerler üzerinde düşünmek çok değil. Sonu kıyım. Büyük bir çalışma. Nitekim Osmanlı 1580'den sonra Değerler üzerinden düşürmeye başlıyorlar sorun ölçüldü ve Kadı Zardin'in hareketi ortaya çıkıyor. Kadı Zardin'in hareketinin temel iddası Osmanlı Devleti'nin Şerî Şerif'ten Şerav'dan uzaklaşması, e, absürt bidat işlere yönelmesi, toplumsal hayatta bir çürüme noktaya çıkması ve bunun da müsebbil olarak tekke ve Şimdi biz burada iki kişi birbirini öldürdüğü zaman ağır diyoruz. E, İstanbul'da o zaman da iyiydi. Yani birbirini öldürüyorlar mesela. Mesela tekkeleri basıyorlar. Katlam yapıyorlar. Camiler basılıyor. Bir değer bulamıyor. Haluk Osman'dan bunu halletmişlerdi. Varlık, bilgi, değer üzerine bir entegre yapı kurmuşlardı. Taşköy Rüzar'da bunu formülasyonunu yapmıştı. Medreselerde bu okutuluyordu. Tekkeler tamamlayıcılık görevini yapıyordu. Şimdi burada bir bulalım ortaya çıktı. Nedir? Değer bulamıyor. Değer bulanın ortaya çıkıcı bilgiyi de gözden geçireceksiniz. Varlık anlayışınızı da gözden geçireceksiniz. Doğal olarak. Böyle. Şu anda bizim şizofilimizin ne? en nedeni bizim değer dünyamızla bilgi dünyamız ve varlık dünyamız var. Şizofilik de değil. Üçlü bir şeyimiz var. Yine bir bilgi anlayışımız var. Evde de şenlik. Yani ne ait de belli değil. Değer anlayışımız başka bir dünya yani. Varlık anlayışımız zaten çok da önemli. Nasıl olur, o da olur diye bakıyoruz. Şimdi değer bu bulalımı nasıl çözülecek? Çok entesandı mesela onun için yazılan yetkilere baktığımız zaman e, yeniden bir şey arayışı var. İhtidar, dehgi arayışı nasıl sağlayacak? Çünkü Kadız aleminin ithası irfani bilgi, tasılgı bilgi bizi çürüttü. Bizi e, düşürmekten alıkoydu. insanın öngördüğü yapıya göre yaşamaktan Ve tabii tasofi çevreler. Işte, nedir? Kadızade'nin başında Kadızade Mehmet Efendi var. Tartıçılığın hocasıdır aynı zamanda. Esaslı bir adam. Öyle herhangi bir değil. Ee, iyi bir vaiz. Mehmet Bilgi Efendi'nin besleniyor. Mehmet Bilgi Efendi de Gazdali, yani ilçedir. Gazdali ni temyeden besleniyor. Mehmet Bilgi Efendi kendisi aslında bayramiye tarikatına mensuptur. Ama e, mevcut tarikat uygulamalarla şey, mesafedeyim. Bunu popülerize ediyorlar. E, Sivasiler, e, Şemsedin Sivasinin başkanlığında olan Sufiler de buna karşı duruyorlar. Ve ortaya bir çatışma çıkıyor. Şimdi bu çatışma dediğim gibi kan dökülmesine kadar Devlet de bunu kullanmıyor. Devlet işini bilir. Bürokrasi her zaman sonuç olarak düşünür. Oradan devşireceği yapıya bakar. Önce katı zaneleri kullanıyor derler. Evet, 4. Cumhuriyet'in bütün siyasetinin meşruiyetini katı zanelere sağlar. İçki, değil mi? Sigara, tütün. Yani, sigara değil de tütün. Ee, diğer ne diyelim? Toplaya gelmiş alışkanlıklar. Ha Şunu da söyleyeyim. Sigaranın ve kahvenin harablığı helalliği meselesi sıfır. Kahve <gülüyor> sosyolojik meseledir. Çünkü bu tür unsurlar, e, özellikle yerleşik toplumlarda yenilikler e, kamusal alanına kolay nüfuz edemez. Marginal gruplar elinde, temsil edildiğinde bu böyledir. Klasik. Şimdi kahve kahve, kahve yüz yıl sonra müdernistlerin en önemli değil mi? Çiğ olacak. Ee, İçe çiğ olacak. Mesela 18. sızında kahveye mersiyeler dök döktürülecek, şiirler yazılacak, sonra çay yerini alacak. Çay ilayları var ya. Tabii çay bunu hak ediyor. Yani. Lazlizemizle bir olduğu için <gülüyor> mübarek. Bunu ediyor da kahve ve tütün önce marjinal bölgelerde kullanılıyor. Nedir marjinal bölgeler? Beyoğlu, İşte gelen evler, esna çekilen yani. Şimdi gençler de buralara gidiyor bundan içmek için. Bunu engellemek için haram, yani sınır koymaya çalışıyorlar. Buraya dikkat edin. Yoksa e, tütünün kendi başına haramlı eğlendiği meselesi değildir. Çünkü uygun olayla basit yalıtılmış bir şekilde ele alınmaz. Onların bir toplumsal orientasyonu vardır Bu ilişkileriyle ele alınırlar. Ama sonra bu e, kamusal alana aktarılınca e, kıraathaneler konulurlar. Olayı böyle, her şeyi saf değerler üzerinden yorumlamanın bir anlamda. Bu insanlar, insan yani neticede bunlar. Yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, dertleri var. Toplumsal yapılar var. Falan. Şimdi mesela, e, Türkiye'de askeri darbe olduğu zaman ilk yaptığı şey genelileri kapatmak. Askerlerin böyle bir asansiyeti var. Müslümanlıkları da. Mı? Yani kenarlar çok mu? Beş vakit ne var? Beş vakit ne katıyordu? Ha kimsenin dini ve ilgilendirmez. Ben dini açısından söylemiyorum. İmanı tecessüs caiz değil. Adı mimar beni ilgilendirir. Niye kapatıyorlar? Böyle bir anlayışları var. Askeri gerkek gitmesidir. Bu işte filan. E ne oluyor? Yukarıdan bastırırır yanlara yayılır. Bütün fuhuş topluma yayılır. Adı böyle. Biri cami. Sultan oluyor. Biri altı üzerim başında. Bakıyor ki hızaret Ham var Osmanlı'da. Ne demek hızaret Ham? İçki İç kim? Bakanlığı gibi bir şey ya. Ben diyor, Şeriat Devleti'nde böyle bir şey kaiz diyor. Kapatın Çocuk tabii. Tecrübesiz bir adam. Burekrasi terbiye etmesini bilir. Bir, itiraz etmiyorlar, kapatıyorlar. Şimdi bir düşünmüyor ki benim yönettiğim toplumdaki ne kadar riskli Allah. Bunların içki içmesi yasaklayamazsın ki e Bir süre sonra raporlar gelmeye başladı. İşte şurada şu içki üretimi yazmış Müslüman mahalleline ne giriyor, bilmem ne filan. Toplantı yapıyorlar. Diyor ki ağalar bu ne oluyor ya? Efendim kızartı rakamı yasaklarsan yani kontrol sendedir Ülp bakanlık olduğu zaman. Biz kontrol ediyoruz. Meşru yollardan kontrol ediyoruz akışı. Ama sen bunu kaldırırsan gari meşru yollardan tabii. Diyor ki aman koyun şunu diyor Müslüman. Ahliye zarar gelmesin. Tansıldı mı? Mesela. Çünkü toplumda dünya yılların risklerini yapıyordu. Meseli bu şekilde görmekte fayda var. Değer şeyi değerler üzerinde düşünmek ciddi bir problem yaratıyor. Osmanlı bunu nasıl çözecekler? Orada gerileme değil de gerileme kavramını kullanmayalım. Bir şey var. Sorun var. nasıl çözecekler? İlk defa İslam ıslahatname tarafına çıkıyor. Demek ki hemen adamlar işe el koyuyorlar. İslahatname nedir? Yani bu sorunları sırf değerler üzerinde düştü. Çözemeyiz. Tamam devletin içine yarıyor. Önce dediğim gibi 4 6 6 kullanıyor, 6 6 6 6 6 6 Devlet öyledir. Yani işi bitince limoncu gidiyor, atarsan bir <gülüyor> Onların hepsini uzaklaştırıyorlar. Önce bir çatıştırıyorlar, sonra uzaklaştırıyorlar. Politik olarak bunu kullanıyorlar. Doğal olarak. Üstahatname literatürü değerler dışında sosyoekonomik ve politik bir okumayla bu olayların nasıl çözeriz? Çatışmalar nasıl gidiyor? Ee, i̇şte diyelim ki ekonomik yapılar, toplumdaki üşret olayları, suistimaller, ile sınıfının, eğitim sisteminin aksamasıyla ıslahat namını kastetme anlamı budur. Islahat ortaya çıkan sorunların sosyoekonomik ve politik açıdan çözümlenmesi. Diyelim ki yani, Akisahan'ın ıslahatnamesinde şeyde bulunduğu için cephede e, Avrupa'daki yeni stratejiler, askeri stratejiler ve askeri tekniklerin birkaçı. E, Belki bu yollar bayağı mesafe kat ettiler. Yeni silahlar geliştirdiler. Yeni stratejileri geliştirdiler. Bundan haberdar olmamız lazım. E, işte yeni dünyanın yarattığı bir durum var. Yeni dünyanın keşfinin şey, etkisi devam Bunlar. Ya da işte devletteki vergi sisteminde aksamalar var filan. Koçibeli ondan sonra. Katipçeli bir. E, 17. yazılmış e, meçhul e, diğer ıslahatname yaklaşık 7-8 tarihdir. Baktığınız zaman Ortak temaların bu olduğunu görünsüz, bu da çok önemli bir literatürdür İslam tarihi. Biz aklı vakaya gider, vakaya yani olgu olaya gider, bizzat biz aklımızda bu, bu konularda yeni bir şey kür. En bunun meşhuri tarihi İslam tarihi literatürü yazarlarının tabii bir başka bir problemi Neydi nedir? O? Arkadaşlar İbn Haldun bu kelimesinde biliyorsunuz devletler ve toplumlar üç kuşakta bir dönüşürler yıkılmaları gerekmiyor, dönüşür. Bu gayet doğal. Bakın Cumhuriyet dönüşü. 1923'te buradan Cumhuriyet, 2000'de dönüşmeye başladı. Bu böyle Yeni kuşaklar geliyor. Evet, i̇stiklal Harbi'nin o zor şartları bilmeyen insanlar, ne kadar siz onu kitapta anlatırsanız anlatılır, yaşamış insanlar gibi refleks gösteremezsiniz. Bu gayet doğal. İlk 90 yıl sonra tekrar bir dönüşüm yaşayacağız. Osmanlı'da böyle, 1200'de bir Osmanlı vardı. Ama 1289'da Yıldırım Beyazlık'la Osmanlı dönüşmeye başladı. Ve daha sonra da çeşitli dönemine dönüştüler. Tek bir Osmanlı yok. Osmanlı kendi içerisinde çeşitli dönüşümleri yaşadı. Ee, şimdi ıslahat davranın hepsi bürokrattır. Bürokratların en büyük korkusu değişim esnasında sahip oldukları gücü kaybetmektir. Katipçene binelim. Mesela altın çağ kavramı ...aynı zamanda kendi sosyal sınıfını koruma refleksiyle geliştirdiği bir kanun. Altın Çağ dediği çok iyi bir, kanuni. Şeyi hiç saymaz mesela, Beyazıt saymaz. Nasıl sürekli bir sağlıyorsa. Şimdi o dönemde Osmanlı kimliği dediğimiz bir kimliği konuşuyor. Osmanlı kimliği nedir? Şimdi Osmanlı'ya gelince, deyince zannediyoruz ki bir ülke var Osmanlı diye. Değil mi? Bir de vatandaşlar var. Arkadaşlar ülke kavramı, çok yeni bir kavram. Ülke yeni bir kavram yok. Osmanlı demez... Gönderici elinde, gönderici elinde <gülüyor> olsa. Evliç Cebinin geçen hayatında güzel anlattılar. Evliç Cebiye şey gidiyor. Bunu anlattım yani. Sınır boylarındaki çalışma alanlarına devlet görevlisi olarak gidiyorlar. Oradaki beylerle, akıncı beylerle müzakere ediyorlar. Savaşı nasıl bitirecek? Çünkü devlet büyük gidiyor. Ne diyor orada Akıncı Bey? In? Siz Osmanlılar Hüseyin Akıncı Bey ya. Siz Osmanlılar bizden öyle bir şey istiyorsunuz ki biz bunu yaparsak keferele de Türkler kaçtı da biz Türkler kaçtı dedirtmeyiz. Türkler kaçtı dedirtmeyiz diyenlerin hiçbiri etnik olarak Türk değil arkadaşlar. Biri hırmat, biri sırt. Bunlar Akıncı Bey yani savaş genelde yani. ama hiçbiri Türk değil. Etnik olarak. Fakat savaşan adama kafir Türk diyor. Onun için Türk adam. Kime diyor bunu? Öz ve öz Türk olan emniyetçi emniyetçi emniyet diyor. Diyor ki, siz Osmanlı'na, yani Osmanlı değil, burokat bak. devlet göre de, elitin adı Osmanlı'dır. Gidin yani Cebert'in tarihine baktığınız zaman Osmanlı derken kastet değil. Halk değil. Kastet değil, evet, burokat elittir. Onun için Anadolu'da da kızdıkları zaman ya bu Osmanlılar ne yapıyor ya? Şimdi biz de deriz? Bu devlet ne yapıyor deriz? Ya da şu parti, şu hükümet ne yapıyor deriz? Değil mi? Neticede evrimiz Türkiye Cumhuriyeti, işte bizim ülkemiz, bakın ülkemiz, böyle ülke ülkeye alışıyor ki kimlik katlıyor mu zaten? Doğrusu, yani şunu demek istiyorum, kavramlar o kadar e, farklı ki bizim idrak etmemiz zorlaşıyor mesele. Şimdi Osmanlı kimliğini korumaya çalışıyor burokatlar. Kendi statülerini korumaya çalışıyorlar. Tıpkı Türkiye'deki son 10 yıldaki değişim neticesinde burokatların verdiği tepkibi gayet doğal bu. Bu da insani bir şey. Yani buna ayıklamanın bir anlamı yok. Herkes kendi otoritesini, kendi gücünü korumaya çalışır. Doğası budur yani. Dolayısıyla ıslahat nameli tarih oldukken öyle çok da objektif metinden olduğunu düşünmüyor. Yani orada öyle eleştiriler yapıyor ki, yeni uygulamalar var karşı çıkıyor. Diyor ki eskisi daha iyi, altın çağ. Neresi eskisi iyi? Eskisi iyi olsa işlemselliğini görürsün, görmüyor. Anlatabiliyorlar. Dolayısıyla ıslahat nameli tarihleri önemli bir edebiyat türüdür, yazı türüdür. İslam medeniyetinde nadirdir bunlar. <gülüyor> bir kriz durumunu çözmek üzere üretilmişlerdir. Son derece ciddi sosyolojik analizleri hak ederler. Ekonomik olanlar. Ama aynı zamanda psikolojik medenlerdir. O medenleri yazan bu aynı zamanda kendi sınıfsal çıkarlarını da düşünürler. Bu devamın da çıkarları var. Yani, e, Herkesin çıkarı var. Yani Bugün üniversite profesörlerinin çıkarı yok. Değiştirme yap şeylerinde, sizcilerinde bir oynamaya bakmak gibi nasıl kıyarlar? Böyle bu arkadaşlar. yani Herkes kendi bulunduğu sınıfı korumak ister. Gayet doğal. Üçüncüsü, e, bu değer çatışması nasıl aşışı, aşacaklar? Çok enteresan bir şey. 17. 3. bu açıdan çok enteresan bir şey geliyor. Fusus ile Mesnevi'yi üst bir dilde birleştirmeye çalışıyor. Mesnevi sufileri temsil eden Fusus, Arif zormettim. Fusus, fusus ile aranın hususu biliyorsunuz. Ee, daha önce, daha önce üzerine çok şerler yazılmış. İşte, Cengi'ye Şer yazdık, Şer'e yazdık, Dalgın Kayseri'ye yazdık filan. 17. yüzyılda e, e, Fusus ile meslevi, meslemin de şerleri var. Üst bir terkip yaparak. Nedir terkip? Şu. Biliyorsunuz meslevi de razı, çok olumsuz bir yer. Pahrettin Razi ise Osmanlı zihniyetinin evet. ana bükünlerinden biridir Razi. İmam, evet, İmam değil mi? Yani ikinci dönem ya da işte bugün kullanıyorlar ikinci işaret diyorlar. Yenilenme döneminin büyük düşünürlerinden. Şey Ondan Şimdi Razi ise, eğer Mesnevi'deki ise Razi hatta ne diyor? tamadan bine kendine fahrettin diyor. Dinin fahri yani. Tamamız. Çünkü Mevlana'nın babasıyla zamanında e, her zaman şartlarında ciddi bir kavgaları var. Hatta Sultan Alaaddin'e şikayet ediyor. E, Mevlana'nın babası. Fakat Alaaddin Sultan da şey ediyor. razi. Çok mütevazı. Bir de razi. Sufiler için, alifler için bir idedir. Ne anlamda? İstiklale aklı en son sınıra kadar kullanan adamdır. Onun için bütün arifler, sufiler şeylerdir. Eğer bu akılla da çözülseydi razı çözer. Çözemediğine göre, o çözemediğine göre boşuna uğraşmayın. Şimdi istiklal de kahramanları var. Tıp da diyelim. İblisin adı kahramanları, nefistir. düşünce düşüncelerdir. Kelami istiklali düşüncelerde razı edin. Dolayısıyla şeyler, e, selefi kadı zavirliler diyelim e, buna itirazmıyorlar. Siz bizim imamınıza nasıl böyle yaparsınız? Onun için dikkat edin, Mestevi'nin yeni bir cildi uygulamıyor değil mi? Kaçıncı cilt bu? Yedinci cilt, altıncı cilt. Altıncı cilt. Böyle bir cilt yok ki. Mevla'na yazmadı ki bunu. Yedi, yedi. Altıdır yedi. E ben sordum altı deniriz. E siz, ben sordum altı diyeceğim cemaat. Bu cemaatin biz aradan ve irfanı yüvenmiyoruz. Yalancı çıkartmamış altıydı. Tabi ki yedi. Yedinci cilt arkadaşlar Mevlana'yı çok iyi bilen, Farsçayı çok iyi bilen bir adamın uydurmasıdır. Ama buradaki uydurma yolu sallamına kullanılıyor. Çünkü o ciltte Fahret Dinazi ölüdür. Yani evet e, Mevlana ilk ciltlerde böyle dedi ama altıncı Orada tahsiyat var. Demek evet, için. Işte. E, bilgini de bir siyaset var. Mesela uzlaşmayı bir şekilde yürüteceksin. Çatışmaları gireceksin. E, bunlar her tanemde yapılır. Merak etme. E, o dönemde çok önemli birkaç isim var. Mesela Aziz Mahmud daim. Bakın adamı veli demiyoruz. Aziz diyoruz arkadaşlar. Aziz Hristiyanları kullandığı bir şey. Niye Aziz? Çünkü Üsküdar'ın Müslümanlaştırıyorlar ki. O bölge İslam bölgesi oraya yerleştiriliyor. Da. Evet. Bu da Beşik'te'ye giden bilir. Gülbaba. Gül baba bak. Her şeyi yıktılar, Gül baba yı yıkmadılar. Hala türbesi orada. Ve bunu Macarlar yaptılar, ettiler, koruyorlar. Artık Yani Tasavvufun dili daha yumuşaktır. Daha kuşatıcıdır doğal olarak. Çünkü kamusal iddiası yoktur tasavvufun. Yani nicahı düzenlemez. Düzen, evliliği düzenlemez. Yani. Pazarı da düzenlemez laki boyutu olduğu için. Ee, Azum Abdüdaya mesela baktığınız zaman ya da İsmail Rusuhi Ankarevi. İsmail Rusuhi Ankarevi. Biliyorsunuz Akif vefat ettiğinde son okudu mesela Ankarevi'nin husus şeridi. Ama nasıl bir husus şeridi? Mesnevi serbestirilmiş bir husus şeridi. Anladın mı? Abdabos demeyeyim. Aynı dönem. Ya da Sarabdollah. İsmail Hakkı Bursevi biraz daha geçtir İsmail Hakkı Bursevi. Ama o da son derece şey önemli bir adam. Bir de tabii e, 1700'ün sonlarında da İbrahim Ruhani. Kürt bir alimimizdir. 17. Yüzyılın ikinci yarısında açılmış. İslam medeniyetinin bak Osmanlı değilse İslam medeniyetinin önemli entelektörlerinden biridir. Çünkü kriz dönemi aşılıyor. Maliburuz. Zaten bu isimlerin büyük oranda ahlif olduğu ise 1640 sonrasıdır. Ee, İbrahim Bülhani mesela biliyor musunuz ki bizim kültürümüzde İbrahim Bülhani? Ben bir tasavvuf hocamıza sordum. Kim o dedi bana? Halbuki İbrahim Bülhani 17. yüzyılın en büyük muhakkak sufilerinden büyük bir alim. Ee, şeyden Medine'de ve Mekke'de hocalık yapıyor. Sadece bize değil Çin ve Endonezyalı öğrencileri hacıları yetiştirip oralara gönderiyor ve oradaki Müslümanların problemlerini de bu muhakkık sufiler çözüyorlar. Şimdi muhakkık kelimesini hatırlarsanız anlattım değil mi? Tahkik nedir? Muhakkık sufi diye bir tabir var. Muhakkık metafizici demek tasofi tarafından. Metafizici demek. Yani hakikati derinlemesine inceleyen. Muhakkık sufi Arif hem Mesnevi geliniği biliyor hem Arabi geliniği biliyor hem kelam korktiğini biliyor. Dolayısıyla bir denge e, üretebiliyor, kurabiliyor. E, mesela en Malay dünyası. Edo'ruz yok o zaman. Malay dünyasından gelen öğrenciler sorunlar bun açılabiliyorlar. Üstad bizim oralarda çok ciddi çalışmalar var, fakirler. Aynı çatışmalar her tarafta var İstanbul'da. O zaman tabii bunlar onu görmüyorlar ama biz dışarıdan baktığımızda çok iyidir. Her yerde çatışma alanları konuşuluyor. İçinde Müslümanlar birbirle Malanje, Yemen, Kuzey Afrika, Mısır, Osmanlı. Çünkü bunlar onlar, bunlar ne diyorlar? Çin'den gelen e, Müslüman ülkeler yine İngiliz Ulusal birlikte bu sorunları nasıl çözeceklerine dair yöntem geliştiriyor. Otuz yakın eseni var, hiç biri Kendi bağlamı için önemli de, tabi bu günlerde kadar aktarılacak bir şey ama e, muhakkak bakmamız. oralar çalışıyor. Çok güzel çalışmaları var da onların. Hem birinden hem külüründen. Çok güzel metinler var. Malay dünyasında, İbrahim Gürali devoluyordu. Hala bugün İbrahim Gürali okulu var Endonezyada. Devam ettiriyorlar. Biz yok ettik ama onları devam ettiriyorlar. Demek toplumsal karşılığı var. Şimdi e, nedir onun adı? Azma Abdülayi, Salabrına Efendi, Abdullah Bostevi, Ankaravi, Bülsevi, Yurani gibi isimler, cih daha çok isim var ama bunlar kaldirıldı bu adamların bütün derdi e, İslam dünyasındaki entelektüel krizin, e, manevi krizin, değer krizinin e, ifam boyutuyla nasıl çözünebileceğiyi konusunda ciddi bir araştırma büyük bir eserler veriliyor ve hakikaten bu eserler çok klasik eserler. Anlaşılması zor olduğu için zaten. Kormel bir dildir. Çok sembolik bir dil Sembolik derken remiz anlamında değil. E, i̇stidlani fakat çok e, terim anlamı, kavram anlamı yüklü sözcüklerle yüklü. Bu dönemde değil bir şekilde işrakilik de. Tekrar bir Şimdi işrakilik İslam-Osmanlılarda çok e, matematikçilerin daha çok dikkat aldığı bir alandır. İşte Ali Kuşçu'nun biraz işrakiliği var. filan. Niye? Çünkü işrakiliğin ontolojisi, yani evren tasavvuru, evrenin matematik ve idrakine bir kapı araladığı için matematikçiler genelde işte Kutbirtti Şirazi, efendim, Kemalettin Farisi, Tebriz Matematik Aslında Okulu büyük oranda, Semerkamp Matematik Asroni Okulu büyük oranda işraki bir ontolojiyi, e, bu uzun teknik olur, yani atomcu değil, kelamcılar gibi. E, filozoflar gibi holistik böyle madde suret anlayışına da dayanmaz. ...evrini bir geometrik entite olarak görüyor. bir büyüklük, üç boyutlu bir geometrik yapı bir imtidar, ekstentiyon dediğimiz bir uzam yani. Ve bunun üzerinden bir otobüs yapım. Bu açıdan matematikleştirmeyi çok açık olduğundan dolayı matematikler bunu tercih eder. Ama e, Ankara'yı ilginç bir şekilde, İsmail Resul oturuyor... ...sure verdim. Eserini, Hayakim'in eserini, Türkçe'yi tercih edelim, Şehri. Türkçe'yi tercih edim. Aynı şekilde, 28 Mehmet Efendi'nin matkai kuran adamda... ...yine işrakinin önemli bir metni olan, Şehrezu'nun yazdığı... ...3 ciddi olarak yayınladığı, Şehrezu'nun fizik kısmını... ...bak dikkat et, fizik kısmını. Şimdi 1700'lerin başı. Şimdi soru, niye? Ya yani spor olsun diye olmaz, yani canım sıkıldı... Ne yapayım gidip kitap tercüme ediyor. Kitap tercüme etti. Hiç bilmeyelim. Niye tercüme ediyor? Bir bir karşılığı yok ki. Bir yeri yok yani. Niye tercüme ediyor? Ne dedim? İşrakili fiziği matematikleştirmeye imkan veriyor. Bu adam Avrupa'ya Avrupa'da bilimin matematiksel karakterini görüyorlar. Görüyorlar. Dolayısıyla kendileri kendi kültürlerinde buna bir zemin arıyor. Ki 18. yüzyılın başında ilginç anıtlar var. Bizimkiler tabii dediğim gibi yeni yetme çocuklar değil. Adamların medeniyetinin hemen 100-100 yıllık bir tecrübesi var. O tecrübeden hareketlenerek bunu nasıl üretebiliriz diye bakılıyor. Zannediyorum bunu istemiyor, ne vermiş olmam lazım ya da bir yerde verdim. Ee, Takietler nasıdı onludur. Takietler nası? Semiz Ali Paşa'nın YouTube cihinden ilk Avrupa'dan gelen otomatik mekanik saatleri görünce şaşırıyor. Şimdi bizde daha çok nedir orada? kum saati, su saati mekanik saat var ama otomatik değil. Otomatik mekanik saatleri görüyor. Ve tarihte bilinen ilk kitabı yazıyor değil mi Albertus Magnus? Bu yayınlanır. Şimdi bu kitabın girişini çok enteresan. Yani özgüveni olan bir insanın kendi medeniyeti bilen olan. Birikim olan bir insanın tavrıdır bu. Diyor ki, Semiz Ali Paşa'nın küçüğünde elinde bunları gördüm. Kendisine dedim ki, bunları hele ben bir inceleyeyim. Almış bunları, sökmüş, incelemiş. Tamam buraya kadar güzel. Diyor ki, şimdi bunlarla ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Ama önce dedim ki, acaba benim kültürümde Kudema, bu konuda bir kitap mı? Oturdum, literatürü bir inceledim Kitaplara bir baktım, baktım ki yok. Dolayısıyla ilk defa ben bu esir yazıyorum. Şimdi bakın, adam bir şey yapacak, önce kendi kültüründe bunun bir arka planı var mı yok mu ona bakıyor. Benzer şekilde gelen bir İsmail Efendi de aynı şeyi yapacak 18.000'de. Batı'dan gelen yeni mantık anlayışı, bilim anlayışı, bilgin anlayışı bunları dikkate alıp kitabı, buranı yazdığı zaman 1780'lerde oturup Batıdan tercüme edin ben de hazır bir iş yapmayın deyim. kitabı Burhan, adı üzerine Burhan işte. i̇bn Sina yazmış ve Gelembevi yazmış. Niye Gelembevi kitabı Burhan yazsın ya? İslam medyatinde bir tane Burhan yazılmış. Daha kimse Burhan yazmamış. Yetiyor çünkü. Bak, niçin İsmail Gelembevi'nin kitabını Burhan yazmış? E, %70-80'i e aynı. Ama orada operasyonlar yapıyor. Mesela ne, yeni bilim adamı sınavı çıkıyor bilim adamın sınıfının uzlaştığı bir bilginin o pistemolojik garantisi var mı? Şimdi bir grup adam diyor ki biz deney yaptık. X, Y'dir. Şimdi klasik gelenek diyor ki evet bu bir bilgi ifade eder ama yakını değil. Bu Argumentatif kabul edemeyiz. Bunu Bunu biz nedir? E, Dedüktif olarak da temellendirmemiz lazım. Kıyaslığı ve saçlar temellendirme tecrübe, deneyim ve e, belirli bir grubumuzlaştığı ki buna mutevatil bilgi diyoruz burhani bilginin yüzlerindendir ama tek başlarına burhani yani demonstratif, ispatlı, kanıtlı bilgi sayılmazdı. Şimdi Yenemim İsmail Efendi'nin önünde adam yeni kurulan medya hoca bu adam. Fransız mühendislerle çalışıyor. Kitapları okuyorlar. Şimdi bak diyor ki Avrupa'dan gelen bilginin tabiatında biraz farklılık var. Nedir? tecrübeye dayalı, hatta tecrübenin ötesinde deneye dayalı. Tecrübe kelimesi hem deneyim hem deney anlamına gelir. E bir de bir grup bile bağlamamını iddia ediyor. Hmm. Bakın, kendi sistemini değiştirmeden tamamen operasyon yapıyor sistemde. Diyor ki biz tecrübeyle mütevahatını birleştirdiğimizde tecrübe mütevahatı yani tecrübe deney, deneyim Tematürde bir grup bilim adamlarının yalan söylemesi mümkün olmayan bir grup bilim adamıca ele alındığı bilgi, bu isneye tekrar ettiğimizde o zaman bu bilgin yakınlık derecesi artar. Dolayısıyla kesinlikle var. Bu aküsü sıralamada mütematir ve tecrübeden oluşan bilgi yukarı çıkıyor. Bilgi bilinir altına koyuyor. koyuluyor. Zeydan. Ha şimdi siz de, bütünü bilmeseniz bu metni çalıştılar biraz bilim çalışmaları da arkadaşlar. Hiçbir değeri yok bu Ne çalışmalarda bu anlamda. İşte Halbuki bağlamı bildiğinde niye operasyonu yapıyorlar? Ya da analitik önermeleri ki daha Kamp kitabını yeni yayınlamış. Kamp okudunu hiç zannettiriyor. Analitik sentetik önerme ayrımını yapar genelde İsmail'de. Yok mu İslam dünyasında filse bilinen, dolu. Ama niye bunu mantık kitabını inceliyor? Çünkü analitik önermelerin ne demek analitik önerme? Herhangi bir konuya yükleme yaptığında bir artış meydana geliyor. Tabi vardır. Tanrı zaten varlıkla özdeş. Yani Tanrı var da demek yeni bir bilgi değil. Ya da ne bileyim Adem insandır. Ya da bekar elli olmayandır. Bu analitik çünkü Yeni bir şey söylemiyorsun. Kaldır meşhur iddiası tüm metafiz gönderilmeleri analitikleri yeni bir şey söylemez. Şimdi tutuyor bunu. Yeni İsmail bir mantığın bir önemli konusu olarak ne? Derdiler. De Başka örnekler de vermek. Ben yani demek istediğim e, bunu şunu sağlatıyor. Geleni olan bir insan Yeni bir durumla karşılaştığında top yekunu geleni terk ederek iş yapamıyor. Doğası gereği. Ne yapıyor onu? kendi perspektifi içerisinde isleneştirmeye çalışıyor. Yani bir anlamı varsa, bir değeri varsa ve bunu da son derece açıkla. Hiçbir problemleri de yoktur. Böyle e, Ulema şunlar karşı gelmiş. Buna kimse hikayedir. 1860'tan sonra üretilmiş yapılar bunlar. E, Osmanlı'daki yenileşme Ulema ile başlıyor. ki çok geçtir hâkimimiz 1600'lü 2. 1600'lerin 2. sonra yeni bilgi fikir ...ve ona dikkat etmeye başlıyorlar... Örnek vermek lazımsa 1670'li yıllarda çıkanların adında Filip Kalınaz Evet. Aynı dönemde Ahmet Serengil ya da İmam Rabbani diye taktil edilir fikirlerini Osmanlı'ya girmeye başladılar. Haç yolu Şimdi Başında da Osmanlı yayılaşımları. Şimdi soru şu: Hiçbir fikir bir karşılık bulmazsa, toplumsal bir karşılık yoksa dikkat alınmaz. Mümkün değil. Şimdi şunu sormamız lazım: İmam Seren'in ya da İmam Rabbani Mahkûdişûr teorisi ile Osmanlı entelektüli niçin çözümle çalışıyor? Gerçekten. Ne tür bir sosyal karşılığı var bunun? Tutuyor. Belli bir miktar tutuyor. Hatta bu o kadar önemli ki. Genelden İsmail Efendi 1780'de vatid vücud savunacağı bir metin yazıyor. Hani vatid vücud savunmaya gerek yok ki. Bitmiş yerleşmiş İslam dünyasında. Risale fil vücud adlı eseri ki çalışıldığında e, tam bir vatid vücud savunusudur mesela. E, i̇şinin geç yanı 1650'lerden sonra İslam ve Osmanlı entelektüleri ikiye birbirini görüyor. Çuğunçular ve vücutçular. Ve birbirlerine biraz sert davranıyor. Bununla ilgili çok güzel bir ümmetin Akifzade ile Masim'in yazdığı e, tabakat kitabı. Orta Anadolu e, ulemasını inceler. Mecmur, meşhur ve mesut. Yani ve görünenlerin derlenmesi diye bir alim tabakat biyografi kitabıdır ama orada Osmanlı alimlerini anlatırken onunla ilgili bir şekilde şuurçular ve vücudçular diye kastif edip o bir şekilde şuur vücudçuları eleştiriyor. Kendisinde bir e, tasvurçuları var. Aynı zamanda Beşiktaş katısı. Evet. Şimdi üçüncü bir arayış. Bütün bunları nasıl çözeceğiz arayışında? Bir tanesi de tarih metodologisiyle çözebiliriz. İmdat cümle teorinin yeniden üretilmesi söz konusudur. 1640'tan sonra. Katip Çelebi'de bunu görüyoruz. Ama Katip Çelebi çok bilinen bir örnek. Halbuki daha önemli, önemli örnekler var. Mesela Hezarfen Hüseyin Efendi'nin e, kitabını hiç dikkate almıyoruz. Çünkü o bir tür İslam namet ama orada da e, şunu fark ediyorlar. Bu da çok önemli bir özellik bence. Her çağın kendi uygun bir ruhu var. Çağın ruhu kavramı İbn-i Rüştü'nü. Bugün Hegel'e nispet ederek kullanıyoruz. Halbuki Şerim'in Hegel'e yazdığı mektup şerif, virüs bir şekilde bunu i̇bn kullandığını Üçtür'ün kullandığını söyledi. Tasoluk'ta zaten var. İbn-i var. Teceddi de tekrar olmaması gibi. Hezarfen Hüseyin Efendi'nin en büyük vurgusu toplumun ve tarihin kanunları vardır. Nasıl ki doğanın kanunları varsa, eğer biz içine düştüğümüz kriz durumunu atlatmak istiyorsak niçin krize girdiğimizi tespit etmemiz lazım. Yani bunun Nedenlerini bilmemiz lazım. Çünkü nedensel düşünmek, ancak nedenleri tespit ederek, o nedenler üzerinde giderek o kriz durumu aşabiliriz. Bu da toplumun e, kanunlarını bilmemiz lazım. Kanunlar çeşitli, bir, politik kanunlar, ekonomik kanunlar, içtimai kanunlar. Zaten bunları incelemek ve bilmek bilmekle temeddüddür. Medeniyet kelimesi bizde evet çok uykudur ama temeddüm kelimesi çok eskidir çeşirleşme diye tercih ediyoruz. Ancak Fazıl Hüseyin Efendi'nin metninden anlıyoruz ki bu basit anlamıyla bir çeşirleşme değil, e, sosyal organizasyonların kuralılığını araştırmak bir tür bilim. E, Nayma var zaten hemen nüfuzların başlarında. E, Nayma'nın kitabının için tam bir inanılmazcı teorinin özetidir. ve meşrulaştırma yapılan yapılır. Ya da nasıl yapılıp anlaşmayı meşhur. Sonra da Pirzade Mehmet Sahip Efendi'nin bu tercümesi gelir. Bundan basit bir tercüme değil. Yani bizim anladığımız anlamdan bir tercüme değil. Klasik metinlere, müstensihde bir şey kadar, okuyucuda bir şey kadar, bir tercüme de bir şey kadar. Metin, klasik metin bu gibi matbaa metni gibi kapalı değildir. Açıktır. Hep etkime yapmak yapmak. Bu şekilde okumak lazım. Yani bazen müssal arasında farklar var. Bu farklar sadece istisadan kaynaklanmıyor, müstehese ekliyor araya şey. Hatta e, nedir o da e, temellik kaydı olan yani eğer alimse o da bir şey ekliyor. Bazen abi bir şey ekliyor bunu. Sonra ileride metne nail ediliyor bir sonraki aşamada. Yazma kültürü açısından olaya bakmak lazım. Niçin Prizade İmdatı'nı tercih ediyor? Ne diyor Prizade? Diyor ki Allah... Devlet Ali Osmaniye 500 500'ü öpüveren Allah'a hamdolsun. Şimdi bu bir meydan Çünkü İmni Hatır'da 90'lı 120 yılında bitecek devlet. Öyle anlıyor. Abi İmni Hatır'da demiyor. Devletin politik olarak yıkılması, teşkilat olarak kimsenin değil. Değişir. Tarzı değişir. Aslında ki bu. devli daimlik. Hani İmni devli devri daimlikle suçluyorlar. İmni Hatır'da bir devli daim öngör mü? Dairesel değildir yani. Spiraldir. Yani ee, şu, nasıl anlatırım kanem var mı ha, şöyle şimdi hayat tekrar da biz bakıyoruz. sabah her yani, sabah oluyor temelinde neydi mi Temel namaz içine geliyor kıl kıl bitiyor her gün yeni başlıyor dairesel yani burada başlarsın. sabah mevsimler dairesel hayat daireseldir ama nasıl bir dairesel? bazıları böyle burada şöyle bir dairesel atölye hiç değil ha bazıları da çok hızlı ilerler bazı adamlar var. şöyle yani böyle bir büyülük öyleleri de var ama netice de o hafızayı, o büyülük inandırıcı kastettiği böyle bir dairenin her yeni daire öbür daireyle yüzü yüz çakışır anlıyor musun? Bu da 90 yılda ya da 120 yılda bir tamamlanır bir dairenin çapı çevresi öbür daireye geçersin ha Kırdı da mutlaka olabilir de tabii. Tefesiyor Çürür çünkü hiçbir medeniyet çürümeden yıkılmaz. İkildiğinde çürümüştür tabii. Ee, Çin nedir ona da? Hazerfen, hazerfen üssüne fedlinin, ya da birizadenin e, çini bu. Osmanlıya meydano kuyuğunda yani, 500 yıl ömürlü veya daha uzun. Yani hadi yıkılmıştı bilin. İndaha dön arkadaşlar. Osmanlı devletlerinin harabası. Niye? Çünkü ölümden haber. Bir ölüm müjdecisidir. Vereceksiniz, ey insanlar diyor. Tepşir ediyor. <gülüyor> Mübeşşir yani. Ulan, ölüm haberi böyle neşeli verilir mi? Hatta ne diyor i̇bn Haldun? Benim anlattıklarım ölümden kurtarmaz. Sadece geciktir. En nihayetinde bütün Osmanlı diyor Osmanlı diyorlar. Osmanlı yükseliş döneminde niçin İbn-i Hadun'u dikkate almadı? O adam yükseliyor ben. Genç adam bölümden bahsedemeyi sever mi? Sadece bir genç ölümü anlatsan döversen ya. Dur lan, moruk, sen ihtiyarladın. Öleceksin, benim ayağım karım, hedeflerim var, amaçlarım var değil mi? Genç adam devrimcidir, geleceği var, geçmiş yok ki adamın. Hep öne bakan. Onun ne demek biz? Genç adam devrimcidir. Orta yaşlı insan muhazakardır. Çünkü muhazakçı bir geçmişi vardır. Ümitliği bir geleceği var. Yaşlı adam muhazakardır, adamın bir ayağı mezarladır middin bir geleceği yok geçmişi savunur çünkü hafızası o. Ama şunu yapmayalım. Şu yıkmayalım, alınalım, atıp atıp. Yani köprü yıklarını ben annelerim atın. O köprüyü yıkacak. Hişe yaramıyor. Bir şey şey yapma nostalji. Şunu yıkmayalım. Şöyle, bunu etmeyalım dinle. Geri geldi yıkılıyor. 1712'de yazılan bir eserde İstanbul'da kaç cami var? 550. Nerede 550 cami arkadaşlar? İstanbul küçük o dönemde ha. 550 büyük cami 1650 mescit var. Nerede lan? Gitti. Gidecek tabii. <gülüyor> yani onları tutacaksın. Namaz kanal sayısınız oldu. Yani, anladın mı? Şimdi e, tarihsel tarih metodologisiyle, tarih örtemiyle e, olgu olayları gözlemlemek bu dönemde yükseliyor ve zaten onları Değer kazanacak Cevdet Paşa ile birlikte. Pek bu dönemde adamlar oturuyorlar mı? Hiç üretim yapmıyorlar mı? Şimdi mesela 17. yüzyılın hemen ikinci yarısında Osmanlılar krizden çıkıyor. 1640'ta başlıyorlar, 1660'da kriz çık, krizden çıkıyorlar. Ama bu dönemde bir şey yapıyorlar. Döküm yapıyorlar. Çatıp çile gibi. ne yazdı? yaptı? ne dedi? İstanbul'un yazık eserlerin dökümüdür. Ne nerede kaldı? Aynı şekilde yine çok bilinmeyen sürden bir var. Bu da alimlerin dökümü. Hangi alimlerin istisnasını yapıyorsun? Adam döküp çıkarttı ve bu devam ediyor zihni var şimdi. Her konuda bir döküm çıkartıyorlar ve kaldıkları yerden e, devam ediyorlar. O kadar büyük bir açılım sağlıyor ki bu 1700'lerden itibaren 1800'e kadar İslam dünyası ve genel olarak İslam medyanın en yoğun entelektüel faaliyetinin yapıldığı dönemlerden biridir. Şimdi diyeceksiniz İhsan Vazdoğlu çok konuşuyor bu konulardan. Evet, Zaten e, ismimiz, İhsan Söyren'in sasası olsun bizi dinlemez. Çünkü herkes efendisi dinler. Köle zihniyetimiz olduğu için gömrular bu konuda ne diyor? Bir yere hocam bu anlattıklarınızda gömrular ne diyor? E benim körümün bu konuda muhafız zekalı milliyetçi kesiminin aşağılık psikolojisinin hiçbir yerine karşılaşmıyor. Hiç. Diyorlar ki hocam öbür cenah, öbür cenah zaten benimle hiçbir iş istiyor. Onun bu ülke hakkında rüyası bilir. Ben onların yetkiliği Çok eleştiriyorsunuz diyorlar muhafız zekalı bana da. Niye öbür tarafa var, var ya, ya? Onlar. Bu Türkiye ile alakalı projeleri yok. Olma şu. Gayri irade olan rüyaları bilir. Onlar tamamen işgal güçlerinin psikolojisiyle bir güçler. Bu ülke ait değil diyor ki tarihi düşmanlar, diliyle, düşman, diliyle düşman, her şey Ama İmmetçi bazı kesin güya şey iddia ediyor değil mi? Bizim atalarımız, ecdadımız. Ama psikolojik sıkıntı yaşamıyor. Onu yüzden söyleyeyim size. Arkadaşlar, 18. yıldayız. Osmanlı artık tarihi akımının en iyi çalışmadığı Harvard Felsefe profesörü, İstanbul Halit'e buraya yaptı, yayınladı. Türkiye'ye tecrübe ettiğini biliyor musunuz? Şimdi ben bu arkadaşlara, genç arkadaşlarının hikayesini anlatıyorum. Bu arkadaşımız, İstanbul Mersi'nde çalışmış, Cinsiyet Teorisi çalışmış. Sonra demiş ki ben mantık çalışacağım. Yüzde anlatayım. E, klasik dönemi çok çalışanlar, ben Osmanlı çalışacağım demiş. Bu Belçika, ülkeden kılması lazım. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Büyük İslam bilozoflarıyla buluşuyor. Ne diyor arkadaşımıza biliyorsanız? Ee, Beyefendi Osmanlı mı? Mantık. Yani akademik hayatını mı bitirmek istiyorsunuz? Bakın bunu kendisi anlattı bana. Yaşıyor zaten geldiği zaman. Anlatsın dinleyin. Dinlemiyor mu? Gidelim. Sonra Süleyman İktirazi çalışmaya başladı. İngilizce'nin mühürlerine davet edip görüştük. arkadaşlar, ben de bazı kaynaklar verdim. Ve 18. yüzyıl Osmanlı mantığı tarihinde çok güzel bir yöntem yazdık. İngilizce. Nasıl, hangi sorunlarla ulaştılar, neyi ulaştılar, neyi çözdüler? Bakıyorsun ki klasik İslam mantığının son derece çözümlenmemiş bazı problemlerini, e, genç nasibi de bizim dediğimiz bağıntısal kıyas teorisini Osmanlı düşünürleri bu dönemde e, geliştiriyorlar ve bilseksiz. 1940'a kadar da bu devam ediyor. 1940'lı kadar. Çalışmazsan bilemezsin. Bu dönemde mantık söz konusu oldu. ilginç bir şey daha yapılıyor. Mantık tamamen e, metafizikten temizleniyor. Tanım teorisi mantığın dışına çıkartılıyor. Formel bir mantık kuruluyor. Bu formal mantık son derece önemli. Biçimsel, tamamen çıkarıma dayalı. Teknik şeyleri deyemeyeceğim ama. Çıkarıma dayalı bir akıl yürütme biçimi. Kıyas teorisinin merkezde oldu. Biliyoruz karsak mantık tasavvuratı, taskatli ihtiyacı var. Tasavvurat tanım teorisi demektir. Tanım teorisi beş tümene dayanır. İşin içine mahiyet, fasık girer. Biraz metafizik bir yapısı vardır. Yani, İslam mantık tarihinde arkadaşlar ee, dört önemli dönüşüm var. Birincisi mantığın kuruluşu. Fahra bir insan. İkincisi gazalenin mantığı meşşalenin elin, ee, elinden alıp ee, tümel düşünme aleti olarak kurması. Üçüncü aşama, Razi ve Kuleci'nin mantığın e, zeminini metafizikten temizlemesi. Son derece önemlidir bu. Mantığın tanımını ve konusunu değiştiriyorlar. Üçüncüsü de 18. İstanbul'da yapılan tanım teorisini mantıktan temizlenip tamamen bir işlem, matematiksel işlemle dönüştürülmesi. E, Formel mantık dediğimiz teorini kurdu. Bu konuda son derece önemli isimler var. Hepsi tek tek saymayayım ama şu anda elimdeki eee nottan 25 tane önemli isim. Bunlar hepsi Baltık üzerine metin yazmış. E, anlattığım çerçevede. Ve bunları bugün e, bu mesele gündü. Mesela Mehmet Darindeli Paşalendeli, Karagil, Saçaklızade Esat Yeniyeli, Mehmet Müskidari, Muhammed Hadimi, çok önemli adamlar. Ondan sonra Osman şehri. Buradan başlıyor Genel İsmail Efendi, Zirveye ulaşıyor. Ve Genel İsmail Efendi'den sonra başka bir açılıma gidiyor. Ta Abdül Nafîf Efendilerinden 1900'lerin başına gelerek buluştu. Ve bu gelerek çok ilginçtir. Hindistan'da çok ciddi ikide bulunuyor. Özür dilerim Evet. 17 17-18 yüzyılda mesela felsefe ve felsefi kelama baktığımız zaman yine benzer şekilde, yani şey bitmiyor. Yine zaman oradan kalkmıyor. Bunu eğitimi, üretimi yapılıyor ve 100 yılın sonunda orada modern meselelerle ilişkiye girmeye başlıyor. Mehmet Emin Şirvari mesela 1600'lerin başında. Sondaki önemli bir filozof e, şeyden, haliden e, Mirza Can'dan Devvani'ye giden bir silsilesi var. Fakat 17, 18. yılın başında Descartes ve Avrupa'daki yeni gelişmelerden haberdar oldukları için e, buna dikkate alıyorlar. Ne kadar anlıyorlar, nasıl anlıyorlar, nasıl kullanıyorlar bunları incelemek gerekiyor ama Esat Yanyevi mesela, klasik indirişçülükler ve kartçılık arasında bir sentez arayışına giriyor. İlginç bir şey. Hatta 1700, 1740'ta Nifton'u tercüme etmeye kurallı. 1760'da. Ragım. isbab matematika, Batı felsefesi ise artık tarihsel bir değeri var. Çünkü nedir desem onun oradaki matematik artık değişmiş. Geometrik bir sonsuz küre hesabına dayanır. Ama artık özellikle Bernhard ailesi biraz teknik şeye girdim ama e, dinamik bir karakter kazanıyor. Kalkülüs kullanmaya başlıyor. Belki sistemik varışa kadar. <gülüyor> Dolayısıyla artık onun pek bir e, eser olarak çerim olarak fazla bir değeri yok. Bu dönemdeki felsefi kelami felsefi, felsefi kelam kadar biraz iç içe bunlar. Ara baktığımız zaman, ilk bir kavramı <gülüyor> öne çıkartmaya başladıklarımız. Tabiat kavramını yeniden gündeme getirdiler. Şimdi tabiat kavramı biliyorsunuz Yunan'dan İslam dünyasına aktarılan. ilk dönemde de sıkı bir eleştiriyet tarzı. Ama bir kavramdır. Kenan da tebaî. Tebaîyû. Evet. Ne demek tebaîyû? Maddenin içerisinde ösel bir yapım var. Bu ösel yapımın maddenin hareketinin sebebidir. İlletidir. Ee, maddenin hem e, müdebbiridir, hem müessiridir, hem muhallikidir. Yani hem failidir, hem maddi hareket ettirir, hem de onu yönetir. Bu logos. Dediğimiz şey. Bu akıl alır. Nefes atılıyor, nefes atılıyor, nefes Bu iki çift. Tabii kelamcılar buna gayet doğal olarak bu hmm. bir müesside muhalif yapıldığı Tanrı'nın bir şekilde kontrolüne girmesi gerektiğini düşünüyorlar. Doğal, fail sedef Tanrı'dır çünkü. Filal. Uzun tartışmalar biliyorsunuz. Gazdanik'in gülüşler, e, İbn-i sinyalar, filan da aksiyolar bunları. <gülüyor> Ali Kuşçu'yla birlikte bu klasik İbn-i tabiat anlayışı Sıkı bir eleştiriye tarifi varlığımız. <gülüyor> Esad genelik yani bunu tekrar üretmeye çalışıyor. Ne demek tabi ya? Yani yeni doğa anlayışından haberdarlar ortaya uygulayacak. Bu doğa anlayışını yeniden üretmek lazım. Artık bazı o döneminde düşünün kimler var? Descartes, 703.30 üzerinde Newtonlar, ilftonlar, spinozalar, layık dizler. Batı'da da tek bir doğa anlayışı yok. Leibniz'in dizinin doğa anlayışıyla ilfton hikâni değil. Spinoza'yla Nürftoncuların e, doğa anlayışının aynı değil. Doğa anlayışının müşterek bir hale gelmesi arkadaşlar bilgisayar e, işte, aydınlamadan sonra. Yani, bakın tekrar ediyorum. Geliş, büyük gelişmeler var. Bilim 16, 1860'da 70'te Viyana Üniversitesi'nde Fen Fakültesi kurulacak. Adana'ya ne koyalım? Şimdi biz fen Bilimleri işte temel bilimler diyor. matematik yıl sayesinde Natural sciences, doğa bilimleri. Arkadaşlar bu derimler, terimler çok önemli. Viyana Üniversitesi ne atmayı biliyor musunuz? Tübe varımsal bilimler. Indactive bilimler. Çünkü klasik bilim dediktiftir bu indactive. Yani kullanamıyorlar rahat bir şekilde. Çünkü tam oturmuş değil. Kolay değil çünkü bu işler. Çünkü lise 800'e kadar batıda zaten kilisenin kontrolü üniversiteler. Henüz yani tam çıkmamış. Dolayısıyla rahat operasyon yapamıyorlar. Üstüde de Filan. Yani demek istediğim şu, batıdaki gelişmelerde sabahtan akşama e, kamu belirleyen bir yapıya dönüşmiyor. Kolay değil bu Her ülkenin tecrübesi farklı. Almanlar, Ruslar farklı. Ne de İtalyanlar farklı. İspanyollar zamanla çok geç bu işle dağlıyorlar. Bizler bile daha geçtik. Yani or şey dikkat etmek lazım. Dolayısıyla sen tabiat kavramını çok erken bir tarihte 1700'lerin başında tekrar ele al. Nedir? yak görüşünü gündeme getiriyorlar. Diyorlar. Ve bunun üzerinden Metin'e bekliyorlar. E, Müsneddin Nari var biliyorsunuz. Işte. İndiristan'da. Osmanlı. Yani, İslâm. Bir edilip ve Şer'ine haşi ha, şer yazıyor. Değil mi? Şer gibi Kadı Miriz. Kadı Mir nevâni talebesi. Kadı Mir kimin eserler Şer yazıyor? Emeli'nin İdâ Şimdi Emeli 1260'tan bölü. Geliniye bakın şimdi 1260'da yazmış bir metin bu buna Kadı bir dinaj buna kadın bir işaret yazıyor ve buna Mosluk metinleri bir haşey yazıyor 17. yüzyıl yaşı, 18. yüzyılda birden bu metin üzerine yorumlar yapılmaya başlar şimdi metnin ağırlık noktası doğa kavramı tabiat nedir tabiat tabiat gücünü nedir tabiat nedir bunlar üzerine sonraki yüzyılda metinler edilir i̇şte şimdi nasıl gelir birbirine ...Osmanlı alemleri, bunlar üzerine metin üretiyorlar... ...kırka yakın isimler. Kırk olarak Bunlar bir arayışın sonucu. Yüzyılın sonunda batıdan gelen metinler artınca... artık bunu bırakıyorlar. İşlevsel olmadığını alınıyor. Niye? Çünkü felsefi tabiat anlayışı ve kelami tabiat anlayışı... ...matematiksel tabiat anlayışının yanında iş yaramıyor. Ve 1780'den sonra bu tür eser yazımı bizde bitiyor. Ne yapıyorlar? İşte Hüseyin Rıfkı Tamami, sonra İshak Hoca ile birlikte modern diyelim aklına öyle evet, yani diren fizik ya da doğa felsefesi. Biliyorsunuz ilk e, doğa felsefetini şey, fizik de fizik adı değil yani Newton'un doğa felsefesi yaptığını düşünüyor. Onun adı değil, doğa felsefesidir. İşte bunun adına ne? Vatı'nın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 Orada bir sürü sıkıntı vardı. Zamanla bundan tartışıldı. 18. ayı zaman tehafı genelinde eğitimler üretimidir. Önce İbn-i Üçtünün tehafıtı gündeme getiriliyor. Sonra Gazalik getiriliyor. Sonra Mehmet Emin Üsküdar'i Üsküdar hemşerimiz buna bir zeddiye yazıyor. E e zeddiye değil de. Özet yapıyor. İsmail Sakim el-Eyini el el el Muhammed Adin'i onunsa Meşhziade, İbrahim Hakkı gibi adamlar bunlar pek dinlemiyoruz biz. Bunlar e, eski şeyleri tekrar gündeme getiriyorlar. Bir dakika böyle yapıyorsunuz. bakalım. Şimdi aynı dönemde İran'a bakalım ne oluyor? Çok ilginç bir şey. İran'da iş daha farklı değil mi? 1600'ler, 1700'lerde eee sadece İstanbul'da Osmanlı değil. Orada entesap hadis vercileri Safavi Devleti kurulmuş. İran teolojisini değiştirmiş. İran biliyorsunuz Sünî dünyanın kültür, ulema ambarıdır. Raziyet İranlılardır. Hem Fars e, etnik olarak hem kültür olarak. İşte Şah İsmail malum idare geçilince bütün ulama'yı topluyor, diyor ki herkes e, üç saatten önce halife'ye küsedecek. Meşhurdur bu olay. Herkes Yavuz'u öldürtmeden başlar da bir kişi hariç hiç kimse bunu yapmıyor, hepsi ölüyor. Tüm sünnet alimler ölüyor. Işte. Kaçanlar kaç. Mesela bir cenliği kaçıyor, işte Yavuz'un yatağı oluyor. Kaçanlar var şüphesiz. Ama mesela biraz önce kadın bir öldürülüyor. Tahta zanın tüm torunları götürülüyor. Sadece Gafri, şey, şey, Semsettin Gafri diye bir. Yapıyor bu işi ve yüksek makamlar kazanıyor. Ama iyi bir aile. Sonra Mahmut Neyrizi diye bir adam var. Bunlar ilk Safavi devletinin ideolojisini veriyor. Sonra tabii Amil ailesi, Cavidalar, Cebelanlardan büyük Şia ailesi Arap. Onlarda fıkhı kullanıyorlar ve Bahdin ile beraber, değil mi? Şimdi üç tane adam İran'daki ilk e, Safavi İran'daki dişini başlatıyor bir daha var, bahat ve bir findiriski. Bu bana tek bir ceneyle gelmeyecek. Ama bununla başka isimlerde var. Sistemini 1600'lerin sonuna doğru, e, ortasına doğru ne diyoruz? Monda satra, bizim meşular, herkes satteki şirazi bir araya getiriyor, Şiilikle ve Safevi politikasıyla entegre edip İmamoloji dediğim benim. Bir imam bilimi kuruyor. E, nedir o adı? Gizli. E, saklı imam. kayıp Var mı? Bir imamoloji kuruyor. Entesan bir entegrasyondur bu. E, i̇çinde beşayilik var, içinde işrakilik var, içinde irfan var, içinde hatta kelam var, eşyalik var, şiirlik var. Fakat işraki tandaslıdır. Çok ilginç değil mi? Herkes İran'ı çok böyle mistik bilir. ...Miran'da tarikatlar yasaktır hale etsinler. İran'da tasavvufa tarikatlar yasaktır. Çünkü tasavvufa bakmayın İbn-i Arabi'nin öldüklerine. İbn-i Arabi'yi hiçbir zaman takip etmezler. İşraki yorumunu takip ederler. İşraki dediler. Yani. Molla Sadra ile birlikte sistem kurarlar ve bu sistemi resmi hale getirirler. Bugün Molla Sadra sistemi tıpkı komünist, Marksist ideoloji gibi... Şu andaki e, İran-Fars devletinin resmi ideolojisidir. Bizdeki gibi Kemalizm gibi, Musta'daki Marksizm gibi filan ideolojisidir. Fakat İran'da bu sistem gelişince, gelişirken e, bizdeki gibi iki şey kaçırıyorlar. Bir matematik bilimleri kaçırıyorlar gözden. En son matematikçileri, Fatih Amin'in ve onun talebesi olan ee, Muhammed Gezdi'dir. Önemli bunlar ama bunlar 1600'lerde sonuna doğru 1700'de ve 1800'de hiçbir matematik bilimle ilgilen ikincisi kaçırdıkları gözden içine gömülü oldukları sistemin gerçeklikle alakasını hiçbir zaman dikkate alın. Mesela bizim Osmanlı alimleri bu iş artık bu paradigma, bu çerçeve bir şey yaramıyor. Ee, biz e, çağdaş durumu ...güncel durumu dikkate alalım diyorlar. Var. Hala bugün... ...bizyonun takip eden arkadaşlar var mı? İran'da entesan bir şizofreni vardır. Bir taraftan atom bombası yapmaya çalışırlar... ...ama bir taraftan üniversitelerde... ...Kelamcı atomculuk bir hesap. En entesan bir yaklaşım var o. Hala... ...Madde Sudeh teorisi... ...İbn-i Sina'nın işrak yorumu... ...Molmaz Sadracılık... E, ...felekler sistemi... değil mi? Fahar Farakın teorisi yok diyorlar hala. Entesan bir şey. Yani ben hakikaten çok şaşırıyorum buna. Nasıl bir kafa yapısı? Ben ona onun donatmaya gelip felsefesi Bir Şeyde donup dönüp duruyorlar. Çok entesan metin yazıyor. Onu söyleyeyim. Hakkıyla yapıyorlar bu şey. Klasikleri çok iyi biliyorlar. Ezber ee, anlatıyorlar. Ama bunun neye karşılık geldiği? Ya bir gün şiire dönüşmüş biraz bence. Elimde. Yani bu gerçekten yok yani büyük bir e, teorisi, yeni teorileri falan, Yani bu ilk sinanın tıpıyla böyle bir fakirte kullanabiliyorsunuz. Gereksel tıp fakirtesi. İlk sinanın tıpıyla şey, elbette bunu değerlendirelim. Şüphesiz bu gelenekten, usulları kullanalım, eksik konuları geliştirelim ama büyüklüğüne bırak şey nasıl kullanıyorlar? E, Görüştüğünüz zaman tık tık tık anlatıyorlar ama altı boş, karşılık verdiği bir yok. gerçek. biraz şey kalıyor, edebi kalıyor bana böyleler. Benim yorumum katımasız katımasız bilmiyorum. Ama haklı veriyorlar, çok iyi de biliyorlar. Şimdi bu matematik bilimlerin imali ve e, gerçeklikle teması kaybetmeleri İran'da ikinci bir sonuzel nedeni Kuruhilik. İşte artık mistizm değil. Kuruhilik çok müstehiir. İmür. Yani. Yani Din bile kuruluyor biliyorsunuz. Din kuruluyor, Din kuruluyor. Ee, İran'da Ama o dinin harici bir de profilik dediğimiz, mesela Vakti vücudun profilik kısmını e, öne çıkartıyor. Bu da e, gerçekten ikinci bir kopuş demektir. O açıdan modernleşme. Ben İran'a gezdiğimde şunu fark ettim. Bize hem gıptal ediyorlar hem de kızıyorlar. Gıptal ediyorlar ben nasıl becerdiniz bu işi? Yani kendinizi nasıl yenilediniz ve hala Müslüman kaldınız? Çünkü korkuyorlar hani bu işi bırakırsak her şey gidecek diye. Hem de kızıyorlar tabii çünkü başardınız. Böyle hem, tabii ben halki demiyorum, yani halk fazla muhatap olmadan, hem de diğerlerle. Ne zaman Kanada'da bulunduğum sırada, çalışma arkadaşlarım çok inanıyor çünkü geleni çok iyi. Bu akılları lazım ondan. Hepimizi öğretiyor kersik metinleri okuma, edisyon, kritik yapma, anlama konusunda Araplar bile hafif kadar yanlarında. O kadar bilmiyor. Ama bunu neye karşılık geldiğini, niye anlattığını ya da neye denk geliyor bu, <Gülüyor> niye bugün çözen, o konuda, yani Mehdi'yi beklemek gibi bir şey bu. Mehdi'yi bekliyorlar. Öyle bir soru. Peki Hindistan'da ne oldu? Mu? Aynı dönemde. Hindistan'da Babur Devleti'nde ilk dönem Seberkamp Okulu'nun mirası oraya aktarıldığı için kısmen çok ciddi bir iman hareketlilik var. Ama bunlar bir süre sonra ya İran'a geri dönüyorlar ya da Osmanlı'ya. Ee, sadece 17. yüzyılda rasathaneler kurup 6 tane masathaneler kuruluyor Hindistan'da. Ee, bir tür ...İslam kültürüne entegre olmuyor. Zaten Vahdet-i orada ortaya çıkmasının nedeni de çok entesaldır. Mesela Mesnevi, Sanskırtçayı tercüme ederek Hindu kutsal metni olarak kullanılıyor. Çok önemli. 17. yüzyılda Hindu'lar Mesnevi okudu. Fusus Vahdet-i Vücut teorisini çok güzel anlıyorlar çünkü... E, ...Hint sistemi buna çok müsaade Şimdi onu da söyleyeyim, Vahdet-i Şurdu'nun ortaya, çıkması, ortaya çıkmasının Nedenlerden bir tanesi de buradaki, yani Hindistan coğrafyasında ki Vahdet-i Vücut anlayışıyla klasik ilk düşüncesinin entegre olmaya başlaması ve dinleri aşkın yeni bir din, biliyorsunuz teorisi var. Bunu Buna karşı çıkıyorlar. Gerçekten de Vahdet-i Vücut iki sisteme çok yakındır. Ee, nasıl söyleyeyim ee, ince ayrıntıları gözden kaçırırsak. Bir, Klasik Brahman sistemine, bir de Tavaş sistemi, Tavaş sistemine, Çin sistemine çok iyi Bilmiyorum Tavaş'a da hiç okudunuz Üç aşağı beş yukarı, dini terminolojisi ve bağlama çıkartırsanız aynı şeyi görüyorsunuz. Ve Hint Brahman sistemi de benzer. Ben uzmanı değilim ama yaptığım okumalar ve bu konudaki uzmanlardan öğrendiklerim bunu bize gösteriyor. Evet, şimdi Pek çok örnek verilebilir ama neticede 17. yüzyılda Osmanlı'da bir arayışa girip bir döküm çıkartmıyorlar. 18. yüzyılda da bir çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. 17. yüzyılda. Çözüm iki türlü. Yüzyılın başında çözümü geçmişten hareket ederek geleceği kurmak dediğim bir tarzdayım. Yani geçmişi tekrar canlandıralım. Nerede kalmıştık? Ne yapıyorduk? Buradaki geçmişten kastettiğimiz kitaplar fikirler değil. Tahkik yöntemini diriltiyorlar. Tahkik. Anlattık ya. Tahkik yöntemini. Hatta tahril yöntemini diriltiyorlar. Bak çok ciddi mesela matematik çalışmalar var. Mustafa Zitke Efendi ve Talibeli. Ee, klasik metinleri yeniden üretiyorlar, istihsa ediyorlar. Onları tahril ediyorlar, ıslah ediyorlar. Batı'dan tercüme yapıyorlar. Bunlar klasik alimler aynı zamanda. İlk e, tercümeleri yapanlar Mühendisane hocaları değil. Mesela Müneşin Başı Ahmet dedi. 1702'de öyle bir. Müneşin Başı Ahmet dedi. Müneşin Başı Ahmet dedi. Müneşin Başı Ahmet var. Coğrafya da var. Zaten biliyoruz onları. Astronomi de var. Tezgürüzü Köser'e, İbrahim Erdoğan'a, İbrahim Erdoğan'a, İbrahim Erdoğan'a kadar. Bir sürü tercüme var. Müneşin Başı Ahmet dedi. Başlı başına bir incelenmesi gereken bir adam. Klasik bir itim almış. Ondan sonra devletin 30 dakikalık baş maliyecisi, büyük bir matematikçi, müzisyen, adı Dede Zât, Mevlevi belli, Mevlevi müziği. Bir e, klasik sistemden ilk kopanlardan biridir. Mesela şeyi İbn Sina, felsefesini, tıpını terk edip matematiğe yönelen nadir adamlardan biridir. Sayılar teorisine George sıfat ediyor. Yani tabii ben hepsine girmiyorum ama tek tek hepsini incelediğimiz zaman arayışın şimdi görüyorsunuz. Ama buradaki arayış büyük oranda geçmişi ihya ederek, geçmişi tekrar dinleme getirerek, güncelleyerek, oradan hareket edip ileriye atılmak. Yani yumruk vuracağım ama iyi bir geri çekeyim onu yani. Onun gibi örnek O kılı yumruk atayım diye. Kadime gidiyorlar. Kadime yeniden ihya ederek, hem yöntem olarak hem içerik olarak oradan bir arayış bir yordam verilmesi. Yani bir şey mi? Tabi. Arkadaşlar kanun kadim çuruk yanı Her Sahada, şey, nizamın alemi gibi. Nizam alemi, biz ideolojileştiğimiz zahın alem, usulü fıkıh kullandığı bir kavram. Ne demek? Topluku düzenidir. Neye veriyor bu? Fıkıh, Hukuk, Hukuka göre. Hukuk neye veriyor? Usul ediyor. Bu, bu ya. Yani. Fakat Osmanlı'dan bunu bir devlet sistemi anlamında kullanmışlar. Osmanlı nizam alemi sağlar. Yani Osmanlı devlet sistemi. Daha sonra bu ideolojik halini bir durum. Bunun gibi kanun kadim çuruk. Ben bir örnek veriyorum, Karpat Hoca. Ne Karpat Hoca? Çevre Karpat Hoca. Ama sen ne dersen. O söyledi, soru anlatmıştı birim sanatçı birerde bir şeyde tartışmada. Şimdi Osmanlılar evet. bu denifet ediyorlar. Bütün kondurucuları çağırıyorlar. Diyorlar ki sizin kanun kadiminiz nedir? Yani hangi kurallara göre iş yapıyorsunuz? Yazın getirin, yazım getiriyorlar. Şerif, şerif, aykuru olan. İslam biliyorsunuz, Fethettiği'nin kamusal alanını düzenler, Kişilerin, dinlerin inançları ellerine kaçırmaz. Kamuyu adalet, kendi adalet anlaşılıyor düzenler. Kim olursunuz? İnce diyorlar ki tamam, şu maddeler hariç ne iş yapıyorsanız o devam et. Şimdi bugünü anlıyorum ya, ama en lir sonra bütün kundura sistemi şey, şartları, kanunları değişmiş ama ha, hala buna kanun kadim diyorlar. Ha, şimdi Kadim, atik olandan farkı var. Arapçada bir de atik var değil mi? ya yani? Eski olan. Atik yani. Kadim demek kökü geçmişte olan ama geleceğe açık yeni demek. Arapçada ayaktan gelir. Bugün modern Arapçada ilerleme kelimesi tekaddüm. Onun için ben bir yazı yazdım. Hatta birkaç konfans verdi. Kadim tekaddüm eder. Yani öyle adım atar. Kadim demek, geçmişte kalan demek, kökü geçmişte olan demek. O kadar. Geçmişte kalan demek değil. Yani. Onun kadim hiçbir zaman problem eratmıyor zaten bizden. Atik olmayacak. Onun için e, Ahmet Cimdet Paşa kadim kelimesini kullanmaz eleştiri yaparken. Atik, efkâr atika'ya bağlı, taasubhane bağlı olanlar filan Yani eski fikirlere mütasip bir şekilde bağlı olanlar diye eleştirir. Demez ki mesela efkar kadime. Yani efkar kadime önemli bir şeydir. Pozitiftir kadim yani. Müspet bir anlamı var. Ama atik, atik yani. Ee, burada da aynı şey. Kadime geri gitmek demek, kadimde kalmak demek değil. Oradan hareket edip geleceği kurmak. Dolayısıyla geçmişten hareketle geleceği kurmak dediğim budur. Ama yüz yılın sonunda artık 1773 kaynaç anlaşmasından sonra bunu bırakıp Artık kadim kadimliği cedildir. Ne oluyor burada? Bir kere ilk defa bizde, bizde hikmet nazarıyız kardeşim. Yani bilgi ver dese teorik idrakıydı. Farkıya devleti sarayla şunu da burada yapar. Ama Avrupa'daki yeni bilgi tatbiki hikmet. Yani Hikmetin tatbiki yer. Tatbiki hikmet ya da el ilmun tatbiki, yani uygulamanı bilgileri çıkıyor. O, silah yapıyor falan işte filan falan. E, bunu öyle, önce tasviri bilgi hikmet'in tasviriye. Yani Bu tasviri. Ne demek? Coğrafya, hikmet'in tasviri. Bunlar bizde teorisi var. Bunlar saray yapıyoruz. Medneselerde bunu pratik olmaz. Medneselerde teori olarak kabul ediyoruz. <gülüyor> Çağat'ın Çelebi ve ekibiyle birlikte tasviri hikmet gibi, tarih tasviri cümlündür, coğrafya tasviridir. Coğrafyanın teorisini okutuyor. Medneselerdeki asronik kitabının son bölümü suretin Ard. Yeryüzünün suretidir ve burada harita iklim bunu anlatıyor. Ama hiçbir zaman oturup buradan haritacılık uğraşmıyor. Pratiği sen yap. Onun için ne diyor şey? Eyhinduvar efendi 1710'larda yazdığı kitapta bak çok enteresan bunu fark ediyorlar. Diyorlar ki bu gavurların yaptığı her şeyin teorisi bizde var ama onun bütün uygulaması yok. Bunu fark etmiş adam 1700'ların başında. Bir uygulaması yok ne demek yani biz Assurmi'yi de biliyoruz. O biliyor zaman bunlar yani Bizim ilim anlayışımız da bunun uygulamasını alim yapmaz. Yapmıyor hakikaten. O klasik bir meçhuzluk geleneği bu. Ama 18. günün sonunda artık diyorlar ki Nazari Hikmet, Nazari ilim, baba bunlar güzel de bize tatbikisi lazım. Böyle tatbikli bir şeye geçiyorlar ve bilgi ne kadar kadimdir değil, ne kadar geleceği kuruyor bizim için. Onun için ben buna şey diyorum, kadimin kıdemini bırakıp cedidin vaadıyla Dedi, ne vaat ediyor? Yani sana bana bir bilgi anlatıyorsun da babacığım bu bana ne vaat ediyor? Mesela cihatta ne işe yarar bu? Savaşta ne işe yarar? Toplumsal olaylarda ne işe yarar? Buna bakacaksın. Ben buna şey örneğini veriyorum. İshak Hoca'nın 1830'lardan yayınladığı dört cittik Mecmu'nun yazinin girişinde bir ilimler tasdifi var. Nasıldı tasdif? Ki bütün modern bilimler, oradan matematik, asıl, kimya, biyoloji, tüm modern bilimler var. Hepsini cihattaki kullanımına göre Biyoloji. Çok önemli bir şu işe yarar. Çok önemli bir bu işe yarar. Yani tamamen devletin teknolojik askeri ihtiyaçlarına göre bir tasarım. E, gayet doğru çünkü süreç ona göre. Dolayısıyla 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Osmanlılar e, topyekun şuna yöneliyorlar. Biz devleti ebed müddeti. Yani, vazgeçtik. Devlet temel terim önüne çıkıyor. Bekai devlet mükabeleyi bilmesin. İki temel kavramı. Devletin bekası. Bunu nasıl sanırsınız? Hala derdimiz var. Türk devleti. O zaman da bu yana en büyük derdi bekai devlet. Çünkü Türk devleti yaşayamaz. Daha bu gibi. Benim aklım cümleler var değil mi? Devlet Türk için Türk e, Türk için ne anlamayın? Bir müminin boy abdesis Oya abdestsiz gezemez mi? Türk'te devletsiz gezemez. Mümkün değil. Dağlar gider, erir gider. Yani. Onun için vk devlet merkezi bir kavram deniyor. Her arayışımızda bu önemli bir kavram Her türlü faaliyet. Onun için ben samimiyetimle söylüyorum. yine de benim şah şahsı kanaatim arkadaşlar. Bazen bir şey oldu. arkadaşlar çok tepki veriyor. Yani Meyillerle veriyorlar. Cesare dedim. Konuşamıyorlar da. Harbiyi yani, konuşabilirler yani benim önemli şeyim yok. Ne şeye. Vahiy değil. Ya. Ben hiçbir fikrim için nazir arkadaşlar. Çünkü değiştirebilirim ama. insan enerji için öneririm. Fikir için kavga edilirim. Temellendirirsin. Belli bir yöntemle anlatırsın. Kalkar bir evin der ki, insan bey böyle dediniz ama şu şu açıdan yanlıştır. Eyvallah ya. Bitti. Değiştirir mi fikrim yani nedir? Onun kavgasını yapacağım. İnsan inançları için öneririm. İmanımız için, vatanımız için öneririm. Fikir için öneririm. Vahiy değil ki <gülüyor> arkadaşlar. Bu benim gönlüm ya. Ömer mi verdim? Bu işler ya şimdi şey iki bir yorum yapıyoruz, bir çerçeve kurmaya çalışıyoruz. İşe yarar, büyütüldü bir. Sonra çıkar Ömer başka bir şey kurar, Ahmet başka bir şey, Ayşe başka bir şey, onu kullanırız. Vahidiyen arkadaşlar rahat olsunlar. Hocam şöyle diyorsunuz ama böyle sert ifadelerle doğru değil ki yani ben yorum. Sen de delillerini ama sallamayacağım ha. Çünkü gençler konuşurken bile. Hocam işte sallıyorum işte atıyorum. Ne atıyorsun ya? Karşına kaleci var? Bu nedir ya atıyorum? Örnek veriyorum de misalinde değil mi? Atıyorum diyor ya. Atmayacaksın. Malzemeye de atacaksın. Yani bu bahsettiğim isimlerin eserlerini okuyacaksın, inceleyeceksin. Dönemi diyeceksin ki şöyle şöyle dediniz ama ben de şöyle diyorum. Şu, samimiyetimi ben, arkadaşlar benimle çalışan, müşteriler çok iyi arkadaşlar bilirler. Bazen gel. Ben öyle bir bölüm kurdum ki medeniyette hiçbir arkadaş beni bir düşündü. Böyle bir bölüm alırım ben. Hiçbiri benim gibi düşünmüyor. Bu fikir bu, düşünce üretiyoruz. Evet daha ikinci çalışmalar yapılmamış. Yüzde sana belki bizim şu an ürettiğimiz fikirler hepsi günün olacak. Çünkü malzemeni yani yüzde onu üzerinden konuşuyorum ben. Adamım daha ne alaka daha ikinci çalışmalar yapılmadı, metinler ne şey oradaki bağlamlar nedir, ilişkiler nedir bilmiyoruz ki. Yaptığımız çalışmaların rahat olun yani. E ee, işe yaradığı müddetçe kullanırız yoksa bunlar vahiy değil. Ha ben şöyle düşünmedim. Osudur şeyi okuyor. Nehr-ı Vafız'da alıntı yapıyorlar. Yok, beşerî mesellerle yapıyoruz. İkinci şey bu kafedirmiş. Mukabele ilhisi der yani karşındakinin benzerini kullanmak. Bu da meşrulaştırıcı bir unsur olarak kullanılıyor ve bu kavramlar 20 yüzyıla kadar devam ediyor. Ve kaydemet hala devam ediyor. Bu kavramların bir misinde artık meşrulaştırıcı bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü dağı, dağılık gittik. Her şey cahizdir. Ee, öyle bakıyoruz buraya. Ee, bu iki kavramla artık 1774'ten sonra Osmanlılar büyük oranda kadimi bırakmıyorlar. Takip edenler var mı? Elbette var. Önümüzdeki son dersimiz. Ayda bir olduğu için özür diliyorum size bana hatırlatalım. Ee, 1774'ten sonra bu yeni alınan karara kaç tepki ortaya çıkıyor? Üç tane tepki var ve bunların iddiaları neler, tezleri neler, hangi isimler, hangi konularda neler söylüyor? Bununla konuşup e, bu bağlamı bitireceğiz. Son soru. Buyurun. Kendinizi ee, bir tanıdın. -tanı. Adım, e, adım Musa Şen. Bütün oturalar. Adım Musa Şen. Ee, Kimya gelin. Ben seni tanıyorum. Evet. Sosyal evet. evet. Ee, kimya tarihiyle ilgileniyorum. Maşallah. Ee, bir şey soracaktım hocam. Bu e, eski geleneğin kimya kitapları, yani kimyayı atik veya el kimya ya da galata ya meşru. Ya da simya. Galata meşru ile evet. Ee, bu kitaplar e, rumuzlu yazılmışlar, yani simgeli yazılmışlar. Hepsi değil. Evet. Simya olanlar öyle, kimya olanlar öyle değil. Klasik gelenekte de iki kelime aynı kullanılıyor şeyler Kimyal dikti. Kimyalar mıydı? Yani. Şimdi e, bu simgelerin romuzlu olduğu için tabii antropolojide kiraat ilişkisiyle bu simgeler. simgeler aktarılıyor. Biz bugün o eserlere baktığımızda onları nasıl çözmeye diye simgeleri. Oluruz almam e, bilim tarihçileri. İstanbul'dan da sözümüz zaten. Yani. Sıkıntı yok, merak etme. Allah yardımcımız. Evet, evet. <gülüyor> bir de şey, zaten izleyici Ali Çelebi de ben rumuzları kullanmadım filan diyor seyirde. Şimdi ya da kullanmazsa. Bakın yani, şu fark bir bu kimyacı. Bir kimyacımız mesela. Simyadan kimyaya geçiyor. Arkadaşlar kimya üç anlamak. Bir din anlamı var. Simya bir dindir, bir felsefedir daha doğrusu. Din demiyorum bir felsefedir. Müthün felsefe. Yani nasıl bir meşşailik varsa, nasıl bir matematikçi felsefe varsa, Mantıksal felsefe, matematik. Mesela kimyeli felsefe. Ben bilmediğim için konuşmuyor. Bilmediğim alanda ne konuşayım? Kimyeli felsefe dediğimiz bir bakış açısıdır. Yani bir felsefi tarzdır. Ta Mısır'da kuruluyor bu biliyorsunuz. Oradan yayılıyor. Bir felsefedir. Dolayısıyla bir dokindir. Hatta bir dindir. Bu bir. İkincisi bir tekniktir. Nedir o? Kimya olduğu zaman da bir teknik dönüşür. Madenden üzerinden. O ne bileyim ben mumyalama, cam yapma, silah yapma. Değil mi? İşte belli teknikler teknikler. Üçüncüsü ise bir tasvufi tekniktir. Nedir o tasvufi teknik? İnsanların mizacı çok farklıdır. Kimisi bakırdır, kimisi demirdir. Ama simyanın esas amacı nedir? Değersiz metalleri, değil mi? Değerli metallere dönüştürmek. Dolayısıyla insan nefsini mizacını dönüştürme tekniğiyle bazı sufi eylemdir. Bunları biz bilmiyoruz tabii. Onun için mesela büyük sufilerin bir ismi şey, simyacıdır. Ama buradaki simyacılık insan nefsine mizacılığı daha mükemmel, daha tekamül edecek hale getirecek teknikleri uygulamak. Ve bunların İslam işte öncesinde temsilcileri var. Şimdi, dolayısıyla çift yönlü gitmek lazım. Simya, kimya. Kimyada fazla remiz kullanılmaz. Daha çok bildiğin damatma, yok arıtma, yok bir mevhid tekniklerini anlatılır. Daha mesela bir e, Harizmi'nin, matematiç olan değil de, Katip el-Harizmi'nin müftahar ürününe baktığı zaman müftahar ürününe baktığı zaman görürsün onu anlatıyor. E, nasıl damatma yapılır filan. Alet devatların resimleri verilir değil mi? Mücerrek nameler var. Orada sembolü kullanılmaz. Bunu tasavvufa aktarmaya başladığında mesela cildekinin diyelim kitab envarı gibi dört cilt. Orada artık işin içine Teoloji, Tanrı anlayışı, sinivi Tanrı anlayışı var ya. Bunun kimse çalışıyor olur yok. Sinivi kiyoji var. Sinivi kozmoloji var. Sinivi madde teorisi. İla atomcu, İla değil. Mi? Ya bir sürü İslam hep söylüyorum, İslam medeniyeti, bu aydınlanmanın bize verdiği en büyük zarar tek biçimli okuyoruz arkadaşlar İslam medeniyeti. O diğer faktörlerde tasuf gözüyüyle, fıkıh gözüyüyle, o kelam, hepsi birbirine kavgalı. Herkes birbirine kafir gözüyle bak. Tuhamül diye bir şey kalmamış. bizde. Ya öyle değil. Krasik genelde öyle değil yani. ya. Onlar da daha bu Müslümanı sanamıyorum ki ben nerede? Bu tek biçim düşünme. Ya hakikat tektir. Burada kimsenin şey yok ama idrak çeşitlidir kardeşim. Yöntemler çeşitlidir. Yollar çeşitlidir. Ha bunları yan yana koymuyorlar. Üst üste koyuyorlar. Hilaf ve ihtilafı birbirine karıştırıyoruz gençler. İhtilaf rahmettir. Hilaf fitnedir. Hilaf usuldedir. İhtilaf kurudadır. Müslümanlar kuruda devamlı itilaf etmişler mezhepler kurmuşlar. Aynı mezhepte bir sürü görüş var. Dil okulları var. Tefsir çeşitli var. İhtilaf'ta niye korkuyoruz? Hilaf tehlikelidir. Çünkü ne diyor ulema? Maksatta hilaf fitnedir. Ama ihtilaf rahmetli. Çünkü maksadımız hepimizin aynıdır. Hedefimiz, kastımız aynıdır. Şimdi biz ihtilafa bile tahammül edemiyoruz. Farklı bir cümle söylüyor değil mi? Ya ben akademideyim 88'den beri. Bir hoca... Bir asistan bir genç akademisyen farklı bir şey söyleyecek, o önüne kavga edecek. Yedi ceddinde devam ediyor ya hocalar birbirine. Öğrencilerin üzerinden kavga hocalar hocalarına kavga ediyor. Doğru, doçak sana göstereceğim diyoruz. Nedir lan? Böyle ilim mi olur? Böyle ilim adamla mı olur ya? Ne Yani kul hakkı diye bir şey var, ilim, adabı, ahlak. Batı ahlaksız, batı ahlaksız. Nedir batı ahlaksızlığı? Sadece cinsiyet meselesi, kadına getirir. Hiç kimse Batı'nın iş ahlakına bakmaz Batı'da. Yaşadık ya okuduk adamı. Yani Batı'ya vücudu yapmıyorum. Problemleri çok ama kardeşim biraz iş ahlakı, dostluk ahlakı değil mi? Ondan sonra ne bileyim ben bunlara da dikkat edelim. Ee, i̇nsanlara zülh ediyoruz. Yani, kimse bunları konuşmuyor. Bir oflu hocaya kaldı bunlar işte. Yani şu üniversitelerde, bölümlerde ne çığlıklar var. He? Doktora talebelerine neler yapılıyor ben bilmiyor muyum hepsini? Yazacağım hepsini ama. Ümmete miras bırakacağım. Ben de çünkü bu çuyla bu adam oldum da onlar. Gelin kaynana ilişkisi adam çekiyor gelin, kız kaynana olunca çektiriyor. Kocası yetişirken çekiyor sonra kocuğunu da çektiriyor. Hem kıskanmalar. Beni geçmesi. Nereden sinye adam buraya geldi? Sen de çok tehlikedesin ha. Evet. Bilmiyorum Minnur daha çok olduğunu sor. Oldu hocam yani e, yeni şeyler öğrendiğinizden. Ben mesela hocam Kimya ve simya ayrı olarak biliyorum. Mesela mukaddimede. Ayrıdır. Kimya ve simya ayrıdır diye iki da. ayrı başlık evet, var. Tabii, doğru. Simyayı işte olmayan görüntüler oluşturma hayali görüntüler daha İmdi Hadun'un yorumunu mutlak yorum kabul etme tabii. O da kendi perspektifi tabii. Farklı değil. İmdi Hadun'da çok özellikle Batı İslam tecrübesiyle dikkat alarak bazı yorumlar yapıyor. E, ama kimya simya ayrıdır. Ben de onu söylüyorum sanırım. Ayrıdır. Peki hocam. Bu eserlerde Aristo'nun doğa felsefesi var. Şimdi artık işte dört element teorisi var. Evet, yok. Yani olur mu? Cami, Bilal, Yal, Tükürt, Cuma ve Baskı. O da var. Evet. Evet, esas Baskı o da var. Evet. Ama Çok şimdi şey hocam var. bunlar terk edildi. Artık evet. e, 118 tane element var. Peki biz bu kitaplardan ne öğrenebiliriz? Yani artık terk edilen bir para bilmeyiz yandıklarına göre. Ne öğrenebiliriz? Arkadaşlar şimdi sen matematik tasit etmek istiyorsan matematik talibinmeni gerek yok canım. Yani iyi bir matematikçi olmak için mezokotomi matematikleri bilmene gerek yok. Şimdi buna bilgilerin ayı karıştırmamak lazım. Bu bir tarihtir. Atalarımız, geçmişimiz nasıl yapmış? İnsanlar buraya nasıl gelmiş? Yani iyi bir doktor olacaksan, kalp doktoru olacaksan, çağdaş kardiyolojiyi bilmen yeterli. Tutup, insanların kalp anlayışı falan gerek yok onlara. Bunu karıştırmaya gerek yok. Şimdi bilim tarihi çağdaş dünyada ulus devlet üretme araçlarından biridir. Çünkü aydınlanmayla birlikte Batı bir şey başardı ve bu başarısının tarihini yazdı ve bunu yazarken de şöyle bir ilke koydu. Beni ulaştığım seviyeye benzer çalışma yapan milletler, medeni milletlerdir. Tamam mı? Değilse bunlar ilkel milletlerdir. Hegel'in e, bakın bu şeyde Sömür katliamlar en büyük sorumluluğu seyrediyor. Meşriyet kaynağı ne geldi? Afrika'yı yok edin. Anasını anlatıyor Afrika'yı. Niçin? Çünkü Afrika'nın hiçbir katkısı yok. Bunun üzerine bizimkiler, ta 1860'lar amaçlayarak bizim katkımız astromü tarihi mekanifler falan. Hep onu örnek veriyorum. Atatürk niçin yeni kurulan bir devlette de başka iş yokmuş gibi aydın sayıyla imtihan edip Harvard'a bilim tarihi okumaya gönderiyor. Verdiği konuda ne? İslam bilim kurumları. Bunu Atatürk söylüyor. Niçin? E çünkü Türkler İslam medyayı düzeninden gelmişler. E, insanlığın bu geldiği noktaya, insanlık dediği Avrupalı'nın katkısını gösterecekler. E git sen, Özbekistan'a gittim, aynı şey orada var şu anda, yeni kurduya uluslarında. Uğur Bey'in Batı'ya etkisi, Selman Karp okulunun Batı'ya etkisi. Peki etkilememişse ne yapacaksın? Uydurmaya çalışacaksın. Ya etkilenmemiş ama kendi içinde değerli bu adamlar ya. Çok önemli değil. Dolayısıyla bilim tarihi, özellikle 1860'tan beri, ee, batılı Batı dışı toplumlar tarafından Batı toplumunun geldiği seviye katkı ya da ona benzer şeyler ürettiğini göstermek şartı. Anlamıyor musunuz? Biz bugün Batı etkimiz oranında kendimizi tanımlamayı çok seviyoruz, değil mi? Bizden aldılar. Onu da bizden aldılar. Haberim olsun. Güvenli, bir şeyler. Güven. Saçma sapan şeyler. Müslüman gerçeklerini internette değil mi? Varıcı büyük batıya etkili olan Büyük İslam Aslan'ın Barutçu. Dedim ki 40 kırk yılımı verdim. Yok 40 yıl değil. 30 yılımı verdim. Ben Barutçu diye birini duymadım. Bitruycuyla Barutçu diye okumuşuyor. Cehanetin zirvesi. O batıya etkimiz. Onu anlatıyor. Bütün derdi Batı etkimiz. Batıyı şöyle etkiledik. Muhittin İbni Arabacı, Beyazıtı Bostancı böyle okuyor adam, ama Büyük tasavvuf hareketleri yapıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Böyle, böyle konuşan adam tabii. Beyazdı Bosançın, beyazdı bisame yani. Muhtemel Arapça, muhtemel bir Arap. Böyle adamlar var. Cihalete gidiyoruz. Ya öleceğiz, ya söyleceğiz. Bizim bilgiyle iş yapalım ya başlar. Yoksa yok, rahat ol yani. <gülüyor> Var mı başka bir sorusu? <gülüyor> Çok tuttuk tabii. Evet sen soruyorsun ya, dur belki başka bir sorusun <gülüyor> var mı? Yok. sen sor sana. <gülüyor> Son sana. Şimdi bazı yerler merkezi oluyor, bazıları olmuyor. Mesela ben Zonguldak'ın hocam. Gerçi Ereğli'den bahsetmem lazım. Çünkü kömürden önce... Zonguldak, Zonguldak yok. otimolojisini söyle bana bakayım. Hocam çeşitli görüşler var. Kötü bir görüş var, ne demek <gülüyor> Bir ne tane söyle. Yani en itimat ettiğin... En itimat ettiğin... Peki eski harita dengirebilir mi? Neyi? Eski harita'ya baktın mı? Baktın hocam. Fransızlara verdiği bir isimli. Zonguldak Zonguldak Göl Dağ evet, Göl dağ bölgesi, bölgesi. Zong biliyorsunuz bölge demek. Oradan Zong. Frans şey idüvata gerekiyor da haritalarda da klasik iskanlı. Öyle yani, de. İdüvatlardan sağlam bir bak. Bunu ya Zonguldak'tan geliyor diyorlar bazıları. Ne? Zonguldak'tan geliyorlar. Ya o eti o halk eti borası. bunu boş ver öyle. Sonra Zongalık'tan geliyormuş sazlık manasına. Öyle, evet, neyse içerisinde. tamam sen sorun sor başla çünkü tabii kömürden olacağız omuzlak yoktu Ereğli vardı Ereğli işte, de doğu Roma döneminde bir kültür merkeziymiş yani kristiyanların önemli merkezlerinden biriymiş. biriydi tabii hocam yani Bilmiyorum, orada birkaç tane kristiyan büyüyor yaşıyormuş bir de tabii Yunanlı filozof var Kontus Heraklit var orada yaşamış ama Osmanlı İslam ...Türkistan tarihine geçtikten sonra... ...kültürel önemini yitirmiş. Evet, Bak, Ben de bir Kayseri'li arkadaşım var mesela... ona sordum işte. Kayseri'de... ...Kayseri'de Davut yetişmiş... ...Mimar Sinan yetişmiş... ...sonra Ahi evet, yetişmiş. Sadece Kayseri'de onlar. İşte Ondan neden yetişmişler? Kayseri böyle bir kültür <gülüyor> merkezi olmuştu... ...Zonguldak olmamış mesela. O demiştik işte... ...Zonguldak'ta e, toprak verimli insanlar... çiftçilikle uğraşıp karınlarını doyuruyorlar... ...ama evet. Kayseri'de insanların yapacak... ...başka bir işi yok demişti. Essiz nasıl yorumlarsınız hocam? Yok yok, yorumlamaya gerek yok. Yiğit muhabbetini bizce atanması onda değiliz. Bir şehrin merkezi yer gelmesinin ülkeleri vardır. Ticaret yolları üzerinde olacak. Yani bir ekonomik değer yaratacak. Baskı olmaz bu işler. İşte o politik bir değeri olacak karşılıksız. Ondan da arkalı. Tokat niye çok önemli? Doğur başkenti ve İpek Merkezi, merkez oradan geçiyor. Gittin mi? Gittim görmüşler. Benedik Hanı var orada ya. Benediklerden kalmam Han var. Kozmopolit bir yer. Ee, işte, Osmanlı döneminde vergisi en yüksek şehirlerden biri. Gayet doğal yani. Kayseri de öyle, Sivas da öyle. Yani Çin'in Tokat'a hiçbir anlamı yok çünkü Erü, Erzincan Erü. Çin'den geliyor, güzel yandan geliyor araba yolu. Hava alalım biliyor musun Tokat'ta? Ee, Şehrinin sen nasıl kalkınacağını? Hava almadan olmaz. Allah'ın bir bu iş. Yani coğrafyanın, bölgenin artı değeriyle alakalı. Bazen ihtim özellikleri çok önemli olacak. Yani Evresi Tepesi'nde medeniyet olmaz mı? Trabzon'da da olmaz. Ne yapacaksın Trabzon'da? Düz yer yok ya. Bir avlaker vardı. Onda spor sahası yaptık işte. Neden onu da e, havaalanını, denizi doldurduk yaptık ya. Yok ki düz arazi. Yani orada ne medeniyet bu? yani coğrafi özelliklerle alakalı, iklim özelliklerle, suyla alakalı, madenlerle alakalı, ticaret, güzel alakalı olmamakla, iletişimle, ulaşımla, politik organizasyonlarla bir değişken olmaz ki. Ha, Tabii ki mesela diyelim çay kanalına ne alim oluyor? Gayet doğal arkadaşlar bana nasıl işleyecek? Bunlar İstanbul'dan önce papaz yetişleri bir bölge, Hüsman hoca, en çok hoca yetişleri bir bölge, Cumhuriyetlerinde en çok öğretmen yetişleri bir Gayet doğalıyor. Ya da Arp yönünde. Yut Ankara'ya bütün silme, bürokrasi, Arp yönünde. Gayet doğal. Ya, Yahudiler, niye Yahudiler ticarete uğraşıyor? Çünkü adamların toprağı yok, kamusal alanına yer alamıyorlar. Ticaretinde şey ticaret, uğraşmışlar. Yani sosyal şartlar, tarihsel koşullar insanları bir şey yönlendirir. Öyle ezbere değil. Yani bu özsel bir şey değil. Yani esensel hiç düşünmememiz lazım. Bunların kafası çalışmıyor. Olamış öyle bir Yani işte. Bugün Araplara çok gülüyorlar. Araplar düşünüyorlar. Medeniyetin kuran Sami ırkı be. Mezopotamya dediğinde bir Sümerlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Metler, Aryan. Diğerlerinin yüzde doksanı Samidir. Babillerle, Akatlar. Hepsi sami. Felikerler. Alfabiyi kullan Samilerdir be. Felikerler, Aramiler. Öyle bakma. Bakın İbn-i Arabiler, İbn-i ya da Usul-i Fırhı İnsandaki tüm yetenek imkandır. Öster değildir. İmkan şartlar okulu bulduğunda mümkün olur. Şartlar kalkan da geri bile döner. Batı öyle bakmaz. Batı der ki österdir bu. Medeniyeti sadece beyaz ırk kurar. Siyah ırk şartlar olsa da kuramaz. Biz öyle bakmıyoruz. İctima-u şerait ve imtina-u cem olduğunda imkan mümkün olur. Teflik olduğunda o imkan ircan değil. O kadar basit. Yani insana şartları ver. Yani, Harvard var. Biz malum olmadık demişler bir tanesi. Bununla alakalı. Ama Afrika şartlarıyla Harvard sonucu çıkmaz. Biz üniversite var değil mi? Sizden Harvard performansı bekliyorum. Baba güzel de Harvard şartları bu türken az bir şey. Sıfır şart ama sonuç yüz olacak. Yani entesan bir matematik anlayışı var. 15 artı 5 eşittir. 20 yok diyor. 75 yapacağız. Nasıl yapacağız? Yap. Benim normal bir şekilde bilmiyorum yani. Hileyi burada yapıyoruz. Sonuç odaklı olduğu için, seyssel atlıyorsun. Sonuç odaklı, orada katagüllü ahlaksızlık başlıyor. Halbuki önemli olan bizim gelinimizde süreçtir, continuity, sürekliliktir yani. Usulufa bir şey. Şartları ne yapacaksın? Şartlar. Yani Kazanlı diyor ki, İslam hakkında yanlış bilgilendirilmiş bir insan kafir olursa cenab Hak katında sorumlu olur mu? Bunu tartışıyor adam. Diyor ki, insan öncülere göre düşünür. Öncüler yanlışsa sonuç, zorunlu olarak yanlıştır. Bir insan İslam hakkındaki öncüler yanlışsa sonuç konusunda sorumlu olmayı Allah Allah'a. Bunu bile düşünüyor. Ne kadar insanmış. Şey. Sen insanların aklındaki, İslam hakkındaki kanaatlerini değiştirip de mi yardım ediyorsun? Yok. Vay kafir. Herkes çünkü tahammül özel kalem müdür bizde. kabuğumuza gidiyor. Sadece tarımıza göre veririz. Zabıta biz. Acayip bir tecesüs. Herkes herkesin mahleviyeti. Ya küfür lan bu tecessüs. Kulak kıdır ya. Sana ne, insanların ne altında, kamu ortamda ne paylaşıyorsununa bak. İnsanların hakkında bilig şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İftira. Yani. Evet. Bekar arkadaşlar. Mümkünüzdeki ee, sohbetimizde inşallah 19. yüzyıl araştırmaları c'est que vous avez